Oh yeah. 아직 갔대 Kainat, bugün 17 Kasım, Perşembe. Yıl 2011, ay 11, gün 321, Kasım 10. 1432, Hicri-i Zilhicce 21, 1427, Rumi Kasım 4. Fırtına. Günün tarihi, 94 yıl önce bugün 17 Kasım 1917'de Fransızların büyük helkel tıraşlarından Rodin öldü. Düşünen adam, Buse gibi eser... Dünya adam Buse isimli eserleri çok ünlüdür. 91 yıl önce bugün 17 Kasım 1920'de Osmanlı hükümdarı vaftettin bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeden ayrıldı. Yemek listesi gün 321. Ispanak çorbası, yaprak ciğer, patates sota, salata. Büyük saatli, saatli marif takvimi. <gülüyor> That Cadillac may get away, you better be careful Down Stanley highwayman, standing parked on the road Down Stanley highwayman, parked on the road You better watch out for the red light just before you go Realize to stop, little young boy, you better be on your white desk, and a highwayman, parked on the side of the road, you better be careful, about how you drive on the road. Everything is nice to me. I'm a cool hearted. I ain't got time to stop for gas. I'm a cool hearted. I got time. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Halı Nul grubunun grubunun gitaristi Habit Samla'nın doğum günü dündü. O gruptan Howlin'in Wulf ve 2000'den Highwayman adlı çok ünlü parçayı çaldık. Onun için hala yoğun bir şekilde turnelerine de devam ediyormuş. 1931'de bugün doğmuş olan, yani 80 yaşında olan Hubert Sumlin'in doğum gününü kutlamış olduk. çaldığımız... Parçalı Highwayman'dı söyledim mi? hatırlamadım. Söylediniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki. Şimdi bir kısaca özet geçelim. Önce şeyden başlayabiliriz. Ha, bugün ayrıca e, bir de ne varmış? Neyi yıllıyor? Ha, Zapatista hareketinin de Meksika'da kurulmasının yıl dönümü 1983'te bugün onu da hatırlatalım dedik. Şimdi e, bugünün en önemli haberi tabii yine bütün dünyada da polisin inanılmaz bir gece yarısı baskını çıkarmasıyla ışıldaklarla falan boşalttı. Wall Street işgal hareketini oradan atması meselesi yavaş yavaş toplandıklarına dair tekrar haberler geliyor ve bugün de uluslararası bir ya yani Amerika çapında ve uluslararası bir dayanışma günü küresel eylem günü ilan ediyorlar eylemciler ve bu çerçevede Wall Street'in tekrar işgal ederek kapatılması edilerek metro istasyonlarının ve New York Belediye Başkanlığı yakınlarındaki meydanında Eylemcilerin kontrolüne geçmesi amaçlanıyor. Bunun üzerinde birazcık durma fırsatımız olacak. Bunun dışındaki haberlerde de bedelli askerlikle ilgili ve vicdani redle ilgili açıklamalar var. Onlardan biraz bahsetmemiz mümkün olacak. Reddin bedeninin de pek ağır olacağı anlaşılıyor. Dün de birazcık konuşmuştuk, ondan da bahsederiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir dersim, tersine dersim isyanından bahsediliyor. Bir de tersine şike isyanı var. Şike'nin Türk o da partiler arası. Partiler arası bir birlik ve beraberlik, bütünlük de var meclisin dört partide. Şike yasasının, şidde şiddet yasasının değiştirilmesi için teklif veriliyor ve böylece ortalık süt liman olacak diye düşünülüyor. Günün en önemli haberleri bunların üzerinde biraz e, duracağız. Bir de delil yetersizliğinden Balyoz savcısı Hüseyin Ayar'ın açılan soruşturmada darbe teşebbüs suçunun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığından takipsizlik istemiş. Üç eski genelkurmay başkanı, sekiz emekli general hakkında bundan da bahsedebiliriz. Öcalan'ın adı görüşe 112. gününde de izin çıkmadığı haberi de var. Bunlarla başlayabiliriz. Evet. Yani bu, bunları ele alacağız ancak alabiliriz. Bugünkü süre içinde. Bugünkü süremiz içinde. Evet. Şimdi New York'a dönecek olursak New York sokaklarından şöyle bir şey geldi bir görgü tanıklığı her şeyimi kaybettim ve üstelik laptopum içinde kordonu da çalınmış bir genç adam evet, dizüstü bilgisayar adaptörü de e, yokmuş o yüzden e, bir hani uzun bir mesaj atamamasının nedenini açıklıyor aslında o şekilde daha sonra devam ediyor mesajına evet banka hesabı birisi silmiş ve yağmur yağıyor Tam oturup bir country şarkısı yazacak zaman demiş. Ve şunu söyleyeyim. Kararlılık burada. Konuştuğum bütün insanlar böyle sağlıklı bir karışım içindeler. Öfke, komedi, kararlılık ve heyecan. Ayrıca tabii yorgunluk da var. Belki de başımıza gelebilecek en iyi şey bu baskındı. Şafak baskınıydı. Çıkarmasıydı ve şimdi neler olacak filan en önemli şeylerden bir tanesi halkın halk kütüphanesi ve mutfak muhakkak olmalı tekrar kurulmalı. Şimdi biraz para bulup ondan sonra da telefonumu şarj etmeliyim. Sonunda kazanıyoruz, kazanıyoruz ve sonunda kazanıyoruz diye o nakaratı da tekrarlamış. Hareketimiz diye devam ediyor şeyde bastırdan gelen bu mesaj, taktik. Taktiksel e, briefing, e, brief ya da. Brief gönderiyorlar. Evet, taktik. 19 sayılı. Varoluş anımız başlığını taşıyor. Varoluşsal anımız, 19 numaralı. Ve hareketimiz varoluşsal Anla geçmekte diyor. Make or break. Nasıl çevireceğiz onu? Var olmak veya yok olmak arasında. Evet. Bir durum. Ve taktik olarak bakıyorlar. Tunus'ta ayağa kalkıldığı zaman Ben Ali onlarla dalga geçti. Genç insanlar tahrir meydanını işgal ettiklerinde mübarek devlet baba vaziyetleri geliştirdi. Ondan sonra da çeteleri, güruhları saldığı üzerine Suriye'de Esad'ın askerleri gündelik olarak şey saldırıyorlar. Kalabalıkları ateş ediyorlar. Ve salı günü de askeri usul bir saldırı gerçekleştirdi Rukoti Parkı'na. Bir kere tamamen haberleri yani basına kapatmışlar. Amy Goodman da anlatıyor sonra. Olduğu gibi hatta Amy Goodman çok az demokrasiyle hemen yetişmiş duruma. Müthiş çalışıyorlar aslında haberleşmeleri de. demokrasine radyo ve televizyonu ve mesela çekerken videoyu alırken polisin baskını ve kitapları yerlerde parçaladıklarını, sular sıktıklarını vesaire korkunç ışıldaklarla çalışmışlar. Dört bir tarafından gözleri kör edici. Işıklar salmışlar insanların üstüne. Tam o sırada polis arabaları da çekmesin diye ortalığı engellemeye çalışmışlar yani ve neredeyse tamamen basına kapatılmış bir durumdaydı. Ayrıca göz yaşartıcı bomba kapatılmış alan, bütün kafese alın alma durumları. ...ve ses bombalarıyla da... ...beraber... ...evet... ...son derece ağır bir... ...şey müdahale... ...ayrıca bazı videolarda... ...Seattle'daki... ...işgal hareketinde... ...Occupy Seattle hareketinde... ...yaşananlar var çünkü bu... ...birçok şehirde eş zamanlı olarak... ...gerçekleştirildi bu operasyonlar... ...hani öyle... ...çok da birbirine habersiz değil... Ya da münferit girişimleri değil. E, o belediyelerin bayağı veya polis kuvvetlerinin e, bütün ülke çapında hemen hemen eş zamanlı gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Seattle'dakinde e, Dolly Rainey'nin gözaltına alınışı görüntüleri var. Huffingtonpost.com web sitesinde örneğin. E, 84 yaşında bir kadın. Dolly Reign'i ve işte yüzüne nasıl biber gazı sıkıldığı da. Perişan edilmiş. Evet. evet fotoğrafları ve poster çocuğu yapıyorlar yani. Hakikaten son derece yani Amy Goodman'ın da söz ettiği gibi Brave New World'dan sahneler böyle bütün bir avuç elisin seçkinlerin ki Searight Mills'da biz Siyasal bilgi Fakültesi'nde Ankara'da bize okutmuşlardı Searight mills'in Nermin hocamız Nermin Abadan okuturdu bize çok yani hakikaten Amerika'da bir elit sistemi geçerli ve tamamen şeyi hatırlatıyor bu distopyalarını Brave New World'ın filan polisiyle tanklarıyla toplarıyla insanların üstüne gidiyorlar yani biz haftalarca bir çeşit bir büyür sihir yaratmıştık diyor yani Gandhi tamamen barışçı yöntemlerimize sonuna kadar bağlı kaldık ve sinik dünyayı da kendi umudumuzla alt şey yaptık susturduk bütün o sinikleri Sinisizmi. ve e, dostluğumuzla yoldaşlığımızla, şiddet kullanmamamızla yeni türden bir gelecek yaratma mücadelemizle kararlılığımızla ve elimizdeki silahlarda neydi e, parmaklar Parmak işaretleri, mic check dedikleri mikrofon, insan mikrofonları, karşılıklı saygı ve geleceğe umut. Böylece 1968 devriminden beri dünyanın görmemiş olduğu bir küresel demokrasiyi başlattık. Ama New York'un milyarder, belediye başkanı bizi oradan sürüp atmaya karar verdi. Bu konuyla ilgili o zaman ben de başka bir hocamızdan kendi hocamdan e, alıntı yapayım. Bize de Soli Özel hocamız okuturdu. Revolt of the Elites e, Christopher Lask'ın kitabı bu. E, benzer şekilde nasıl e, işte ABD özelinde ABD'yi aldığı için elitlerin aslında e, diğer her türlü sosyal gruplar arasındaki bağı kesmek istediği ve e, tüm iktidara hakim olmaya çalıştığıyla ilgili bir şeydi. Yani e, aslında bir anlamda bir e, elit tavrı da diyebiliriz bu isyanı getiren ve bugünlerde de fark edilen e, yine bu e, grupların basını, basın tarafından yayın tarafından yaygın olarak bu düzeni devam ettirdikleri sürece en azından kendi ülkelerinde e, pek durdukları yerinde çok emin bir zemin olmadığı Yönünde. İşte o yüzden tekrar bir şeyler yapılsa mı acaba yeniden düzenlemeler yapılsa mı şeklinde tartışmalar yaşanmaya başladı. Her türlü büyük ve işte daha uzun vadeli bakmaya çalışan elit basın yayın organında diyelim. Evet fakat yani bir şey eksik aslında yakında turuncu şeyle tulumları da giydirip ellerinden kelepçeliyip Guantanamo'ya atmadıkları eksik buradaki insanları dolaşan insanları yani 80 Ama onu yapmazlar. Çünkü neden yapmazlar? Bu ilk müdahaleyi hatırlayacaksınız. 700 kişi Brooklyn Köprüsü'nde sanıyorum orada gözaltına alınma süreci etraflarını çevirip büyük şey yaratmıştı. Şimdi hareketi önemsiz kılmaya çalışıyorlar. Evet ama olamayacak herhalde bir de tabii bir başka Amerika'nın çağdaş yaşayan en önemli siyaset bilimcilerinden biri belki de birincisi sayılan Sheldon Wallin'in bir çok ilginç bir teorisi var. Inverted totalitarianism diyor buna yani tamamen gene bu elitler üzerinden giderek farklı türden bir totalitarizmi çaktırmadan gerçekleşmiş gerçekleştirmiş durumda Amerika diyor. Fakat buna rağmen de işte sesler de şeyden geliyor. Yani yeni gerçek demokrasiye yürüyüşümüz kesin olarak devam edecek. Tekrar toplaşacağız, yaralarımızı yalayacağız ve yarından itibaren karşı saldırıya geçiyoruz diye bir bildiri vermişler. Ondan sonra da bahar taruzuna doğru hazırlıklarımızı tamamlayacağız diyorlar ilginç bir şey çok adbastr'deki e, taktiksel brief'in e, son cümlesi çok ilginçti aslında hmm, hani evet belki onu da tekrar etmek burada faydalı olabilir yani işin özü şur diye bitiriyorlar Gençli, gençlik gençliğinize saldırıp buradan yaka'yı kurtarmayı bekleyemezsiniz işte saldırma meselesi sanıyorum dünyanın her yerinde bugünlerde e, gündemde. Evet. Bu devam edecek. Elimizde birkaç da e, ses var aslında. Ondan da bir şeyin sesine de bakalım. Biz %99'u oluşturuyoruz diye bağıran protestocular ve Alex Hall diye bir ...demokrasini aldığımız bir ses de bize bilgi veriyor oradan bir görgü tanığı. are You are uh, Tell us your name if you want to and, and then what happened? Uh, my name is Alex Hall and um, I, I basically heard a tip from reporters. They were outside the park about an hour before it happened. And um, we asked them, hey, what's going on? And they said the cops are planning on you know clearing the whole park out. So you know, an hour later, they, um, they basically surrounded the park at least at least 100 to 200 cops. and um, with the um, shields on across their faces, they basically started pulling them and stepping on them. Yeah. And um, everybody started to leave the park and, and um, this is where we are basically everybody kind of rushed out they started pepper spraying people i got i had milk here i actually was helping somebody get the, the spray out of their eyes and um, this is where we are right now Please clear the street and the sidewalk The where are we supposed to go where do we go block Evet, demokrasinin muhabiri çok ender girenlerden birisi oraya polisin müthiş çabaları var. Adeta bir totaliter devletin, faşist bir devletin polisi gibi hareket ettiğini gösteren şeyler olduğunu söylersek çok da abartmış olmayız herhalde. Polis boşaltın, boşaltın diyor. Hem sokağa hem kaldırımları boşaltın diyor. Aron de. Demokrasi'nın muhabiri de nereye gitmemizi istiyorsunuz? Nereye gidelim? Sokağa e, tıkamayın diyor ve bir başka poliste şey diyor. Yayalar ve araçlar geçsin diye bütün diğer yani öbür tarafların hepsini kapatın diyor. Bütün kütüphaneyi de bütün var olma şeylerini de paralayarak çöpe atmış durumdalar. Dün Chris Hedges'in tarihi yazısından size bazı bölümlerde bunları da anlatmıştık. Devrim işte böyle bir şey diyordu. O yazıda hatırlayacaksınız ve ikinci safhasına da geçilmişti. Bu senin de biraz öncesi hatırlattığın şey çok önemli aslında. Kordone bir toplantı yapmışlar. 18 belediye ve vali. Evet. 18 eyalette. Ee, ondan sonra da hani FBI e, ve şeyde neydi? Home Security yani İç Güvenlik Bakanlığı da. Zaten terörle mücadele ekipleri falan filan da vardı. Örneğin New York'taki e, yapılan müdahalede fotoğraflarını gördük. E, tabii şey e, kamu sağlığı gerekçesi verilerek hala bir de insanların Vallahi düpedüz ediyor. aptal yerine konulması da evet. ayrı bir Evet. Detay buradaki e, Ve gazetelerde zaten dışarıda Tutuluyorlar ama kimsenin ilgisi de yok Zaten gazetelerden Yani Oakland'ın valisi Jin Kuan Zaten BBC'ye verdiği bir demeçte 18 şehirde Bu okupa e, işgal hareketinde e, Şey yapmak için Baş etmek için ortak toplantı yaptıklarını Ağzından kaçırmış Ayrıca da Homeland Security'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir yetkilisi de gene ağzından bir telefon mülakatında FBI'in ve e, bu İç, i̇ç Güvenlik Bakanlığı'nın birlikte toplantılar yapıp strateji konuştuklarını da ağzından kaçırmış. Yani baya e, aslında Guantanamo'nun <gülüyor> yolunu da hazırlayabilirler. Ben o fotoğrafı görünce şok oldum. O 84 yaşındaki kadının Gözleri böyle kan çanağına dönmüş halde sıkmışlar gözüne biber gömbesini. Evet. Çok acayip. Evet, bir de tabi şey e, ana hakkımdan yorumlar da geliyor. Hala bir hedefi yoktu e, yorumu e, birinci sırada. E, Üflas etmiş bir medya aslında tamamen satılmış... O liberal kılığıyla satılmış bir medyadan bahsediyor. Aslında hedefi de var yani hani o da bir dezenformasyon olduğunu da burada tekrar etmek e, gerekir. Evet rıza imalatı için. Evet yani e, hedefi yok meselesi yok. Hani e, şey e, şunu algılayamıyor sanıyorum veya algılamak istemiyor insanlar. O, bu bakış açısından bakanlar e, mevcut var olan sistem içinde bir... Sistem içi alternatif geliştirmemek veya geliştirememek zaten o insanların hatası değil ki. Veya onların eksikliği değil ki. Öyle bir alternatif olmaya da bilir. E, ya beş bin. Yani bin oy versinler bin. o zaman. Demek e, de mantıklı bir. S sistem tamamen e, bitmiş vaziyette. Enteresan yani. Çok çok şeyler göreceğiz. Bu şu iki bin 11 yılı hakikaten unutulmaz bir yıldı. 2012'de daha bile e, heyecan verici olarak hatırlanabilir. Ama tarihe 1968'den sonra geçen en önemli dönüm yılı diyebileceğimiz bir yıl oluyor doğrusu. 5000 kitap varmış. Hatta e, Pertesmet'in de hediye ettiği bir kitaplık şeklinde. O güzelim kitaplığı da yakıp yıktılar ve bir de yalan söylüyorlar. Michael Bloomberg vali Dupedüs şey yapıyor. Açıkça Aa bak kitaplar burada biz bir şey yapmadık falan diye fotoğraflar çekmiş ama ne Petersen Marmannett diyor raflar hiçbir şey yok ortada. Aslında bu vandalizm yaptı bu milyarder vali ve polisleri fakat e, bu yargı organı da tabii hiçbir diyeceğim yani i̇şte milyarder vali ve polisleri yaptığı zaman bunu bu vandalizm olmuyor kamu sağlığı için girişim oluyor ve güzelim kitaplığı yıkıyorlar üstelik de hakim nerede ya satılmış diyeceğim şimdi <gülüyor> yani baya dönemezsiniz Rucoti parkında e, o uy uykutulumları ve çadırlarla ancak şey hakkında Hiçbir şey kullanmadan girebilirsiniz diyorlar. Böyle bir yorum. Fakat e, bu yoruma karşı da bir, bir e, anayasa hukukçusu mesaj göndermiş Amy Goodman'a Demokrasi Dina'dan. Diyor ki şunu unutmayalım diyor. E, hareket sokaklardadır. Evet bununla ilgili yani, mahkemeler daima son şeydir. Onun ötesi işte gene so o Scottie Park'a geri dönememesiyle ilgili bir e, Erik Foner'in e, değerlendirmesi var tarihçi Erik Foner sosyal toplumsal hareketler üzerine uzmanlaşan bir tarihçi kendisi. E, yani Scotty Park'ta olmanın çok büyük bir sembolik önemi vardı. Hani tam e, Wall Street'in e, yanında e, tüm dünyada e, ...bir ilgi merkezi haline gelmişti diyor... ...ama aynı zamanda da herkesi oraya... ...bağlayan bir tarafı vardı... ...şimdi aslında bu müdahaleyle... ...insanların oradan çıkartılmasıyla zorla... ...gizli de olsa... ...bir iyilik yapılmış olabilir... ...deniliyor harekete... ...şimdi bu hareket daha da güçleyerek... ...geri dönme ihtimali ve sokaklarda... ...daha görünür olma... ...daha kuvvetli bir şekilde görünür olma ihtimali var... ...deniliyor... ...bir de her şeyin bütün bu riyakarlıkların... ...bir... Yani bütün bu sınıfsal şeyin bütün çıplaklığıyla kral çıplak şeklinde açığa çıkması da ayrıca bir bakıma iyi başka bir şey daha görünür oluyor mesela The Washington Post'un birinci sayfası elimizde işte görüyoruz bakıyoruz Melih getirdi onu birinci sayfaya nihayet almışlar İlk defa. ...manşetten girdiğini görüyoruz... ...Washington Post'u. Ne diyor? Occupy hareketi, işgal hareketi... ...değişimden çok... ...bela... ...mi getirdi, dert... ...mi getirdi diye soruyor. Suçlar... ...ve... ...bir takım suçlar işleniyor. işlendiği söyleniyor ya, büyük çoğunluğunda... ...onların... iftira olduğuna dair de çok ayrıntılı... ...makaleler çıktı... ...raporlar geldi... Ve sağlık meseleleri bazı şehirleri mecbur etti diyor. Olağanüstü de güzellikte bir fotoğraf var yalnız. Onu dayanamayıp koymuşlar. Yani tarihsel bir fotoğraf olacağı da belli. Gençlerin barış işareti yapan çeşitli e, siyah bir genç kız bir, beyaz bir genç kızla beraber uzun saçlı bir oğlan da ortada ve bir Amerikan bayrağı da arka taraflarda bir yerde gökdelen de arka planda görünüyor. Ama Washington Post içinde utanç vesikası olarak kalacaktır bu diye düşünüyorum. Böyle işte. Türkiye'deki gazetelerin herhangi birinde de birinci sayfadan görmek ya da televizyon kanallarında ben pek bakmadım ama galiba fazla rastlanmıyor bu olağanüstü günlerin kaydını tutmakla ilgili değiller gazeteler bir tek görebildiğim elimizdeki 14 gazeteye bakabiliyorum bir tek bir günde birinci sayfada o da tek bir fotoğrafla girmiş sanıyorum değil mi öyle görünüyor yani belki atlamış atlıyoruzdur ama yasası itibariyle başka konularla ilgili görünüyor Bedelli meselesi çok gündemde. İsterseniz aradan sonra biz biraz da evet, onun üzerinde konuşalım. Geçelim. Şimdi ara verelim. Açık Gazete grubundan dinledik. So you want to be a rock roll star. Gene Clark'ın da doğum günü. Grubun kurucu elemanlarından en çok adı geçen ön planda. Kendisi 1944'te bugün doğmuş ve 1991'de de oldukça genç bir yaşta da hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk evet. Açık Radyo 94.9. Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.35 ve bedelli meseleleri üzerinde duruyoruz biraz değil mi? Evet, e, dün itibariyle biraz şekillenmeye başlayan bir e, tasarı var. Bedel, Radikal Gazetesi'nin örneğin maaşı birinde. Yaş 30, bedel 25.000 maaşeti verilmiş. E, bedelli askerlikte herkesin merak ettiği konu netleşti diye devam ediyor. İşte yaş sınırı 30 olacakmış. Bedel ise 25.000 TL. Eğitim şartı da yok. Ee, 400.000 kişiyi kapsa, kapsıyormuş. Ee, tasarı en geç haftaya mecliste deniliyor haberde. Ee, evet. Başbakan Erdoğan da çalışmaların sonuna geldik. Bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp yasayı çıkarmış olacağız diyor. Kulis haberleri de var. Bedelli askerlik yasasının 1981 ve sonrası doğumluları kapsayacağına dair eğilim ağırlık kazanmış durumda. Yaşınız 40'ın üzerindeyse de e, 25 bin liralık miktar kademeli olarak artacakmış. Yani daha yaşlıysan daha zengin olduğun kabul ediliyor. Evet yani, öyle bir kabul var buradan anladın. Ön kabul. Var. Evet. Bu olanaktan yararlanacak kişi sayısının olanak olarak değerlendirilmiş bu. 100 bini bulması belirleniyor deniliyor. Hükümet tahmini 2 milyar 500 bin lira gelir beklediği bedelli askerlikten gelecek parayı şehit yakınları ve gazilerin yararlanması için sosyal yardımlaşma fonuna aktaracak deniliyor. Hmm. Sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin bu konuda çalışma başlattı falan denilmiş. Evet. İşte önümüzdeki hafta e, meclise gelecek. İnşallah yasayı çıkarmış olacağız falan filan denilmiş. Evet. E, kurmayın da hükümete ilettiği görüşünde 35 yaş sınırı istediği e, ama bunun 30'a çekildiği. Bakanlar Kurulu'nda genel, eğitim 20, genel eğilim 26-28 yaş yöndeymiş. E, i̇şte bu ikisi toplanıp bu iki rakam ikiye bölünmüş ve 30 rakam bulunmuş herhalde. Öyle olsa gerek. Yaş, Ücret, yaş 30... Ömrün yarısı eder mi? Ee, yani işte biraz uzamış olsa. Üçte biri. <gülüyor> evet. Bir de şöyle bir şey var. E, bedelli ücrette Türk lirası üzerinden tahsil edilecek diye bir detay var. Aa, o önemli. Yani o da çok ilginç gerçekten. Ya Milli parayla ödenecek öyle mi? Evet şaşırtıcı bir detay bu. Ee, bu şekilde. Yüz bin kişi mi dedin daha fazla olduğu tahmin Dört yüz bin kişi kriterlere uyuyor. Yüz bin kişinin yararlanacağı bu olanaktan tahmin ediliyor. Yani şu demek bu. Dört yüz bin kişi var bu kriterlere uyan. Bunların dörtte biri yani yüz bini bu parayı çıkartıp verebilecek durumda. Dört yüz bin kişiden bahsediyoruz. Dört yüz bin kişilik ülkeler var dünyada ya bu halde olan. Daha ufakları da var Evet evet. Peki bunu bir de buna şeyi bağlayalım o zaman. Neyi bağlayalım? Vicdani Red meselesini. Bağlayalım. Radikal'de Deniz Zeyrek'in haberi var. Vicdani Red le ilgili. Burada da Vicdani Red ile ilgili yapılan hazırlıklarda kısa dönem yükümlerin 12, 12 aylık yükümlerin 24, uzun dönemlerin ise 30 ay kamu hizmeti yapması ön plana çıkıyor. Bir kere bu 12-30 falan... Ee, hani uzun dönem kısa dönem yükümlülük neye göre belli oluyor o da ilginç bir şey. Hani e, üniversite bitirmişseniz eğer e, askerlik e, yapma süreniz düşebiliyor. Bu da ne kadar eşitlik ilkesine uyuyor anayasanın onu bilemiyorum. Uymuyor düpedüz Evet öyle söylemek lazım. E, ondan sonra o rakam ile çarpılarak vicdan redçiyseniz eğer vicdani olarak reddediyorsanız askerliği... E, Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Rakam bulunuyor. Bununla ilgili çeşitli yorumlarımız olacak ama önce haberin geri kalanını isterseniz aktarmaya devam edelim. Ee, eğer hazırlanan taslak, bakanlar kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden değişmeden geçerse deniliyor. Vicdaniyet uygulaması çerçevesinde askere gitmek istemeyecek olanlar işte süreler verilmiş. Üniversite mezunuysa 12, 12 aylık askerlik yükümlülüğü varsa 24-15 ay yükümlülükte 30 ay kamu hizmeti yapacak. Ve burada bir detay daha var. Ücretsiz yapılmıyormuş bu. İki buçuk seneye kadar uzanacak kamu. Tabii hizmeti. evet. İki buçuk seneye kadar uzanacak ve ücretsiz, ücretsiz e, değil. Kamu e, tabii kamu şey. hizmeti olduğu için ücreti veriliyor. Ücreti de e, yani hani tepe tepe yetecek bir ücret olduğunu söyleyebiliriz. Bir lira günde. Bu bir şaka mı? Hayır değil. Yani ikinci kısma tabii ki bir hani öyle biraz sarkastik bir yorumdu benim eklediğim. Ama e, bir lira kısmı doğru günde. Yani iki buçuk sene boyunca günde bir liraya çalışacak insanlar olduğu varsayılıyor herhalde. Çalışabilecek veya. Buna da ondan sonra vicdani çıkardık mı diyorlar. bu arada vicdani red çıkardık diyorlar. Evet. Bu bugünlerde sürekli olarak gündemde tutacak her günün sözü olarak Ziya Paşa'nın terkibi bendindeki meşhur mısırağı. Söyleyebilir miyiz acaba? Sen herkesi kör alemi sersen mi sanırsın? Söyleriz. Bu arada şey var. Kulislere yansıyan bilgilere göre diye haberden ilginç detaylar var. Türkiye'de askere gitmemenin toplumdaki olumsuz algısı ve bu baskıyı çok fazla insan göze alamaz beklentisi de hükümetin ve TSK'nın elini rahatlatıyormuş. Yani asker sayısında düşme olmaz düşüncelerini yer alıyormuş. Yani böyle bir baskı olduğu kabul ediliyor. Ve bu normal. Ve... Ee... ...olumlu bir şey olarak değerlendiriliyor. Ziya Paşa. Elini açmış yani. Elini rahatlatmış oluyoruz öyle mi? Hükümetin ve ordunun. Evet. Burada aslında bir hatada... ...sanıyorum bu zorunlu askerlik... ...hizmeti konusunda... ...karşı çıkanlarda olduğunu da... ...söylemek lazım. Bir kısmı da en azından. Vicdani kavramında. Hımm... Evet. Bu çok iyi kavrayabilmiş olduklarından emin değilim ben. Hayır, çünkü de bu vicdan... red. Yani. Evet. Vicdani bu... veya başka bir şey. Red yani ee, şey dediğimiz zaman çünkü vicdani bir şey içini şu şekilde doldurulabiliyor. Ben insanları öldürmek istemiyorum. Ölmek de istemiyorum diyen bir insan. Vicdani red değil mesela. Bu red yani. Evet. Başka bir şey. Ayrıca şöyle bir şey de var. Hani ee, bu mevcut tasarıyla, eğer zaten farklı bir şey beklemediğimizde dün dile getirmiştik. Ee, asker doğmasa da herkesin Her Türk'ün pardon e, borçlu doğduğu devlete artık bir kez daha teyit edilmiş mi oldu? Bütün ruhunu da borçlu oldu Tabii. herhalde. Enteresan bir durum doğrusu. Yani reddin bedeli çok ağır demiş ama bu e, Radikal Gazetesi az bile Söylemiş Deniz Zeyrek'in Haberinin başlığından bahsediyorum Yani bu Ödenebilir bir bedel gibi Gözükmüyor doğrusu Evet yani şey Burada şöyle bir şey de Yapılıyor daha önce yasal Olarak Vicdan-i her şeyden önce Baskıyla karşılaşıyordu yani kanuni Bazı yükümlülükler işte Aynı cezanın mükerrer defakenlerine Verilmesi falan gibi Çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlardı. Şimdi artık bu cezayı kesme yetkisi bu devlet kurumlarından büyük ölçüde alınıp topluma verilmiş oldu. Sis kesin cezası deniliyor. Bu çok sağlıklı gelmiyor açıkçası dışarıdan bakınca. E, bu arada Adalet Bakanı Ergin de vicdaniyet çalışmaları konusunda çeşitli yorumlarda bulunmuş, anlatmış bunu. Demiş ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi Murat Ülke'ye aynı ceza tekrar tekrar verildiği için mahkum etti. Yani burada zorunlu askerlik tartışılmıyor. Zorunlu askerliği reddeden kişiye verilecek ceza da tartışılmıyor. Tartışılan aynı kişinin ceza aldıktan sonra askere gitmeyince 7-8 kez aynı cezayı almasıyla ilgili. Düzenleme bu konuda olacak. Yani burada gene... Evet, bir, ce, bir kere tutmak. ceza veririz, tam veririz şeklinde bir işte toplumdan tecrit olsun. Bir de şu da var, vicdaniyet meselesinde örneğin... Geri hizmet diye bir şey söyleniyor, telaffuz ediliyor. Bazı gazetelerde ben rastladım bugün yine ona. Hani içte de tam detayıyla net değil. Kamu hizmet derken bir yere gidip gerçekten kamu hizmet değil. Mesela birliklerde patates soyma falan filan gibi şeylerden de bahsediliyor. Öyle yani. mi? Hı -hı. Ha, güzel. Evet yani e, orada çekilecek eziyetin. Olan bir durum oldu. Olduğu evet kabul ediliyor. araya koyuluyor. Evet, burada Ziya Paşa'ya tekrar bir selam göndermemizde devam edelim. Abdullah Ergin'in açıklaması Adalet Bakanı'nın çok inandırıcı ve ada adil hakaniyetli bir çözüm gibi gelmedi bana. Ama bu benim kişisel fikrim tabi. Devlet ebed müebbed. Aslında esas olan galiba anladığım kadarıyla benim burada onun korunması şey oluyor. Peki bir de şey var oradan geçelim. Dün, dün, dünkü konuştuğumuz bir şeyinde, haber takibini de yapalım. Poşu giydiği için 45 yıl hapis cezası. İsteniyor. Tutuklanmıştı. Cihan Şimdi kırmızı gün. Evet, 45 yıl hapis cezası istemiş savcılar kendisiyle ilgili Poşu takan bir e, üniversite öğrencisi. Evet, hiçbir kanıta olmadı hakkında dün ayrıntılı olarak bir basın e, bildirisini okumuştuk. Fakat olmamış anladığım kadarıyla tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifi adına yapılan bir açıklamada duruşmadan sonra bir önceki celsede savcı Cihan'ın beratını istemişti. Ancak bu celsede çağrılan tanıklar olayla ilgili çok farklı beyanlarda bulundular. Cihan'ı gözaltına alırken lağım çukuruna iten, dipçikle vuran polisler bugün Cihan'ın kaçarken ayağının kayıp çukura düştüğünü söylüyorlar. Olayla ilgili tutulan adli tıp raporunu da inkar ettiler. Biz içeride bir tiyatroya şahit olduk denmiş. Bu da çok adil gibi bir durum ee, olmadığını da söylüyorlar. Serhat Kırmızıgül de e, kardeşi yani sanık Kırmızıgül'ün duruşmadan ziyade bu artık bir tiyatroya dönüştü. Zaten iki yıldır da böyle sürüyor diye bir ifade kullanmış. NTV, MSNBC'den aldığımız bir haber bu. Yani savcı beraatına karar verilmesini talep etmişti tutuklaması da devam ediyor ama Çavuşoğlu soruşturma savcısı olarak görevlendirilince Hikmet Usta 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı olmuş ve o 45 yıl hapis talep etmiş hukukta da böyle endaze görüldüğü gibi epey değişiklik gösterebiliyor onu da geçiyorum iyi çalışmıyor Hukuku mekanizması memlekette yalnız bunu söylemek lazım ve bu insanlarda toplu bir biriken bir öfke yaratacak sonunda da çok birçok defa görüyoruz patlıyor zaten ama bu artık kör gözün parmağına bile bile yapılan şeyler gibi geliyor ve insan endişeleniyor ee, bir, bir de isterseniz hava durumuyla ilgili ben bir haber vereyim ee, ülkedeki Bursa'daki e fırtına durumları 112. gününe girmiş. Ee, Abdullah Hoca'dan ile avukatları e, yine görüşdürülememiş. Dün İmralı'ya gitmek için Bursa Cumhuriyet Savcılığına başvuran avukatlara hava muhalefeti gerekçesiyle izin verilmemiş. 27 Temmuz'dan bu yana hava muhalefeti. Ama buna kimse inanmıyor. Ama ve ama koster bozuk gerekçeleriyle Riyad Paşa diyor. ben evet. başka bir şeye geçiyorum. Dört parti sporda şiddet yasasının değişmesi için teklif vermiş. Aziz Yıldırım, Tayfur Havutçu, Serdar Adalı gibi isimlere tahliye yolu açılıyor diye bir haber var. Meclisin şike çalımı demişler. Bu da absürt tiyatrosunun bir başka görüntüsü olarak yorumlanabilir herhalde değil mi? Yani yorumlanabilir tabii. Evet, yani tartışılan sporda şiddet yasasının yeni hali meclise gönderilmiş. Yeni düzenlemeyle 5 ila 12 yıl olan hapis cezası 1 ila 3 yıla indiriliyormuş. Hafifletilmiş durum. Ve e, futbol yine herkesi birleştirdi diye yazmış Uğur da analiz yazısında. Hani dere geçilirken at değiştirilmiyordu. Bizi birleştirdiler dün. Yani kendilerini ilgilendiren kanunu okumadan etmeden kabul eden futbol evrenimiz yeni milli takım teknik direktörünü hangi sağlıklı bakış açısıyla seçecek diye de sormuş ya zaten hani e, bu da bilinen ama e, tam olarak karşılaşılmayan gerçekler serisi var ya ondan bir şey yani Türkiye'de futbol yok olsun. yani çürümüşlüğün çürümüş oh. evet Safhası, vatan gazetesinin spor sayfasında verilmiş o da ilginç Hani spor sayfasında verilmesi bence birinci sayfada var ama spor sayfasında detayı kulüpler istedi partiler kabul etti 6222 sayılı şiddet, yasa, sayılı şiddet yasasıyla ilgili değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu deniliyor tasarı yasalaşırsa 5 ila 12 yıllık şike cezası 1 ila 3 yıla inecek ayrıca kişi aynı suçu birden fazla işlemişse bile ceza katlanmayacak Hmm. Yasanın ligin ikinci yarısında uygulanması bekleniyor denilmiş. Ee, Ondan sonra da madde madde yapılması gereken e, yapılması düşünülen değişiklikler. Peki bir de verilmiş. şey yapılsa o her, niye bütünüyle cezayı kaldırmıyorlar? O da herhalde çok fazla kör gözün parmağına mı olur? Yok. Niye olsun ki? Yani ceza niye ne fark var? Yani 5 neydi? Şeyler, ölçütler. Şimdi burada bir kere şeyi söylemek lazım. 5, ee, daha 12. Şu yılı. farkı ortaya koymak lazım. Bu ceza sürelerinin uzunluğuyla ilgili bir e, sorun olduğu nereden çıktı? Yani burada sorun şu anda iddianamenin hala beklendiği bu insanların da tutuklu olarak e, yargılandıkları için evet. haklarındaki yargılama süreci başlamadığı halde ee, ...şu anda hapiste bulunmaları değil mi? Ama Türkiye'nin genel bir sorunu zaten. Çok uzayan gözaltı ve tutukluluk süreleri. Evet. Yani bunun... E, ...kesinleşmiş cezaların... ...kesinleşmiş hükümlerin cezalarıyla ilgili bir... E, şey var mı? Yanı var mı? Yok ama olması da gerekmiyor. Benim önerim tamamen... ...bütün bunların yanlış olduğu... ...yapılan şeylerin... Tamamen yanlış. Benim önerimi duymak istiyor musun? İşitmek. Önce, dinleyicilerle beraber sana da söyleyeyim mi? Heyecanla bekliyorum. Hatta baya bir şey oldu. Şike'nin Birikti. E, hapis cezası kaldırılsın. Tamamen kaldırılsın. Ne olsun peki? Cezasız olsun. Şike yapılsın. Şike esas olsun. Olağan hali. E zaten Bilmiyorum. esas gibi gözüküyor. E, i̇şte onun için. Ben de malumu ilan ediyorum, ilan ediyorum. Ee, ve işin kötü tarafı da şu hani demin söylediğim nokta ile ilgili olarak burada kesinleşmiş cezalar yok henüz. Ortada bir iddianame de yok bizim gördüğümüz, değil o mi? Ortada hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Ee, ve şu noktayı eleştirebilirsiniz. Bu insanlar işte cezaları ...haklarındaki işte iddianame bile kesinleşmeden aylardır hapisteler. Türkiye'nin hukuk sisteminin çok ciddi bir sorunu birçok farklı davada. Ee, bunun tezahürünü görüyoruz değil mi? Yani işte e, 1990 yılından beri e, tutuklu yargılanan insanlar hakkında kesinleşmiş evet. hüküm olmadan tutuklu yargılanan insanlar var Türkiye'de. Bu çok ciddi bir sorun. Peki e, kesinleşecek hükümlerle ilgili ceza indirimi niye? Yanlış işte onu söyleyeyim. Bir beklenti mi var o, o konuda? Beklenti var deniyor işte Aziz Yıldırım biraz çıkacak bu durumda diyor zaten mahkemeler de değişiyormuş öyle bir. Hayır bir o durumda. zaman da şu da var yani yargıya e... artık davalar asliye veya ağır ceza mahkemeleri yerine sulh veya asliye ceza mahkemeleri. bu yargılama sürecine müdahale olmaz mı? Olmaz ben daha fazla ısrar etme. Bunu önceki şeyini tamamen kaldırıyorum. Kanunu değiştiriyorum. Biraz daha beni zorlarsan mahkemelerin de tümden lav edilmesini öneririm. Ne koyacaksınız gibi. yerine sizde? Onu sen düşüneceksin. Niye ben düşüneyim? Siz kaldırıyorsunuz. Ben niye koyuyorum yerine başka bir şey? Bizde böyle. <gülüyor> İyi <gülüyor> şey yersen. Evet peki. Bir de e, bu... E, Türkiye'den başka bir şey var mı? Ha, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Dersim isyanından da bahsedeyim. Türkiye'den birçok şey var aslında yani hani e, yetmez programlar. Evet yetmez hakikaten ama bu şimdilik iyiydi bu ee, şey. E, zaten Türkiye ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaların sayısını azaltmak için de harekete geçmiş. Adil yargılama hakkı ihlali iddiaları artık önce uzlaşma komisyonunda görüşülecekmiş. Bu böylece adil yargılanmaya geçilmesi bekleniyor. İyi bir formül bu da. Bu şey çok ilginç. Halk Partisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Dersim isyanı diyor. Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün Dersim katliamının sorumlusu devlet ve Cumhuriyet Halk Partisidir dedi ve bu sözünde arkasında durdu yanılmıyorsam. Atatürk'ün de bilgisi dahilinde oldu oradaki katniyan demişti. Fakat şimdi partide büyük bir şey bastırma operasyonu isyan çıkmış 12 vekil bir bildiriyle yönetimi topa tutmuş. Bu tabi metaforik olarak yoksa hakiki top mermileri kullanılmamış ve Cumhuriyet Halk Partisi de ay günden savunmasını istemiş. İster misin atsınlar? Kendisi de dersimli olan. Öyle bir isteğim yok. Başkanı da onu atsın. Benim bu önerim de var. Hüseyin Aygün'ün. Siz bugün somut önerilerle Evet. Gayet pragmatik bir günümdeyim. Ama biraz önerileriniz e, radikal. Evet. Ne yapalım? Ay gününde atılması lazım partide. İyi peki. Önce, ondan sonra da belki hakkında da başka bir takipat daha, Atatürk'ü korumak adına, falan... aykırılıktan da yargılanabilir. Onu da ayrı düşünürüz. Şimdilik o kadar uzan, uzatmıyorum, kapsamlandırmıyorum. Valla teferratlı öneriler getirmeyeceğim. Bir de olursa bu... üzülürsünüz ama ben dedim diye mi oldu diye. <gülüyor> Ee, Neonazilerin ölüm listesinden de bahsedeyim yurt dışında. İki tane de haber kaldı. Az zamanımız var. Saati kapatırken bir tanesi. Önce istersen Suriye'den bahsedelim. Suriye'de bugün Hürriyet gazetesi de manşetten şeyi vermiş. Esad'ın altı haftası kaldı diye Suriye üst düzey bir rejim yetkilisiyle içeriden çatırdamaya başladığını açıklamış. Altı hafta içinde rejim çökebilir demiş. Ee, korkunç şey, haberlerde geliyor tabii Esad'ın insanları sinek gibi ezip öldürmesi durumu fakat aynı zamanda da bir mesela taraf gazetesinde de bugün benzer bir şey var. Suriye'nin derin devletini vurdular diye bir şey var. Hava istihbarat merkezine saldırı olmuş. Hür Suriye Ordusu adında bir örgüt başın yani iktidar partisi Bas'ın karanlık yüreği ve muhaliflere yönelik şiddetin üstü sayılan Hava Kuvvetleri istihbarat Örgütü'nü hedef almış ve 6 askerin öldüğü roket atar ve otomatik silahlarla yapılan bu saldırıda görevli 6 askerin öldüğü 20'sinde yaralandı. Hedef alınan merkezinde Suriye'nin en önemli istihbarat karargahı ve muhalifleri kaçırıp yargısız infaza götüren Beyaz Kia arabalarıyla da meşhurmuş. Saldırı yapan Hür Suriye ordusunu ise Hatay'daki General El Esad'ın yönettiği söyleniyormuş. Türkiye'den yani orada çalışıyor. Böyle bir bilgi var. Onu da söyleyelim. Bir de Neonazilerin ölüm listesini gördün mü? 88 kişilik ölüm listesi çıkmış. Şimdi 9 Türk'ün öldüğü e, yangın dosyası da yeniden açılıyormuş. Almanya'da da fokur fokur kaynayan bir kazan var. Ama orası için radikal bir çözüm önerim yok. Hmm, orası için hukuk süreci işliyor diye mi düşünüyorsunuz? İşlemesi ihtimali var. Daha kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorsunuz. Bunu. Neden? Daha önceki deneyimlerim bana bunu gözlemlerime dayalı sadece bir. Şey. E zaten başka da bir şey yok orada dayanacak. Evet. evet. Böyle bir şey. Van'da da hava çok soğukmuş. Hava durumunu verdin sen. Ya yani 88 kişilik ölüm listesinin ayrıntılarına bakacak zamanımız yok maalesef. Fakat çok tabii Almanya'nın neonazi partisinin de kapatılması bir Türk Türkün işlettiği marketin saldırıya uğradı. Erdem marketinde haberleri var bayağı ciddi bir süre. henüz 88 kişilik isim listesi nasyonel sosyalist yeraltı üyelerinin delilleri yok etmek için yaktıkları bir evde bulunmuş liste ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi milletvekili Hans Peter Uğur'le Birlik 90 Yeşiller milletvekili Yerji Yerzi Montag'ında isimleri yer alıyormuş. Türk dernek başkanları ve politikacıların da ...yeni hedefler olabileceği vurgulanmış. Son haberimiz de buydu. Başka bir şey... Maalesef bugün... Evet. Yani yani Her veremedik. zaman olduğu gibi. Evet. Ama bugün bayağı bir şey kaldı. Neyse belki bir kısmını daha sonra... Gerçi bu haftada geri dönemeyiz artık yarın da. Sıkışık bir gündem var. Böyle. İdare edeceğiz artık işte... Evet, Orman ve Su İşleri Bakanı Beysel Eroğlu da 2B arazilerine ilişkin kanun taslağını 15 gün içinde bakanlar kuruluna sunacaklarını açıklamış. 26 lira, milyar lira. Ta oradan mı bekleniyormuş? Oradan bekleniyor. Ben de böyle hatırlıyordum zaten. Onu da orman yapmaya aktaracaklar herhalde. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet, dün e, ah Ahmet İnselli... Salı. E, Salı günü evet, e, ele aldık. Ama e, dinleyicilerden de epey yankı alan bu hı. Diyarbakır'daki Ranting Vakfı'nın senin koordinasyonunu yaptığın toplantısından biraz daha bahsedelim. Edelim tabi. Fakat her, ilk önce hemen şu bilgiyi vereyim. Ee, bütün konferansı videoya çektik ve canlı yayında verdik aslında. Evet. Pek çok 5 bin kişi falan izlemiş. Ee, bu yeni bir sistem. Yani ben yeni keşfediyorum ama bu epey etkin bir sistem galiba. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu videoları hrantdink sitesine e, koyduk ve e, toplam 26 tebliğ vardı. Hepsi ve açılış konuşmaları, kapanış e, ağıtı Raquel Dink'in Hepsi bu videolarda e, ilgilenenlere du, duyuralım buradan. Yani evet çok yani çok e, birkaç ciddi şey aldım hemen talep yani bu tebliğlere nereden ulaşabiliyoruz hı hı. basılması uzun sürerdi. Basılacak için... yani Haziran'dan önce basılmaz tabii çoğu elimizde ama. Ee, ama e, şimdiden e, tebliğleri teker teker izlemek mümkün yani çok iyi bu bilgi ranting oldu. Evet. oldu tamam ee, baskın oranın bir ifadesi vardı ee, onu tekrar edeyim ee, tekrar ederek başlayayım 3 ee, tane e, kilometre taşı bu 3. kilometre taşı dedi Birincisi 2005 İstanbul'daki Osmanlı Ermenileri Konferansı. ikincisi Aralık 2008'de, üç yıl önce özür kampanyası. Ve şimdi Diyarbakır'daki bu iki buçuk günlük kocaman konferans. Yani hafıza bu topraklara geri geliyor diye başladım ben. Evet, senin... Hakikaten öyle yani ve artık Fransızların çok sevdiğim bir lafı vardır. <gülüyor> Tüler ürpertici bir laftır ama e, ceset çok büyük gardroba sığmıyor, sığmıyor derler. Elbet. Yani e, bunun e, geri dönüşü yok. Cin artık şişeden çıktı ve e, bunun e, özellikle mıntıkada yani. E, Olan bitenlerin olduğu yerde cereyan et, etmiş olması e, ayrı bir e, değer kattı tabi. Yani, yani kimse alınmasın tenzih ederek söylüyorum ama bir anlamda e, maktullerin e, torunlarıyla <gülüyor> katillerin torunları bir arada oturdular ve konuştular ve bu meseleyi öğrendiler. Neden buralara gelindi? Bunlar üzerine kafa yoruldu yani. Bu az buz bir iş değil yani yüzleşme diyorsak hakikaten e, biraz da bu e, doğrudan bir yüzleşme. E, çünkü orada Ayhan Aktar'ın güzel bir lafı var. E, o da tebliğin temeli yani temel taşını e, yani temel direğini oluşturuyor. E, devlet e, bu işi yani e, Ermeni soykırımının o bölgedeki icrasını veya icraatını e, Kürtlere ihale etti diyor Ayağan. E, çok doğru bir laf yani onun öyle olduğunu anlıyoruz görüyoruz e, ve ee, işi yaptırıyor yani. ihaleye çıkarıyor. Evet, bir de e, cengiz, e, şeyin, konferansın tam başlığını bir kez daha buradan... Konferansın başlığı 1838 yani Tanzimat'tan hemen bir yıl önce yani o dönem 1838-1938 yani Dersim arasında o 100 yıllık dönemi e, kapsayan iktisadi ve içtimai yani ekonomik e, ee, ve e, sosyal tarih toplantısı. Diyarbekir ve çevresi. Önce eyalet sonra vilayet oluyor. 1860'lardan sonra malum. Çok geniş bir bölge. Yani Diyarbekir oranın e, şey, merkezi. E, toplantının adı bu. E, ve tabi bu tip toplantılardan daha kaç tane kaldırır herhalde oralar. Yani ya, ilk defa e, bu ee, o, o kara perde e, kalkıyor. Ee, bunun üzerine tabii yani epey bütün bu bölgenin şu sırada içinde bulunduğu duruma rağmen oradaki ilgi, yani hem katılanlar e, hem katılanların e, söz aldıktan sonra söyledikleri e, çok e, umut vericiydi. Yani burada bir mesela Osman Baydemir sürekli katıldı. Halbuki pek çok başka işi vardı. 28 yılda da yargılanıyordu çok evet, ceza evet, şeyle evet. yeni. Ve dediğim gibi yani bu bir başlangıç tabii. Eskiden bu tip toplantılar Avrupa'da yapılırdı, Amerika'da yapılırdı. Daha hala da yapılıyor zaten ama artık Türkiye'de yapılıyor. Sadece Türkiye'de, İstanbul'da veya Batı kentlerinde yapılmakla da kalmıyor artık. Diyarbakır'da yapılıyor. E oralarda yapılıyor artık ve bu kolay değil ama e, kanaatimce çok önemli. Evet ve yani çok tipik olarak bunu inselle de azıcık konuşma Fırsatımız oldu çok tipik bir şekilde Her katılan Hı. Ve bunlar konuşmalara Şahit olan da yeni bir şey Sürekli öğreniyor hepimiz Elbette. bunca Yaşta yani 60 küsur şunca yaşa gelmiş insanlar Aa oda mı vardı Mesela Diyarbakır yangınları falan Hiç böyle bilmedi Yani akla Dün... hayale gelmiyor Yani buradaki bu, bu resmi tarih bu ülkenin hafızasının üzerinden silindir gibi geçmiş yani biz bunu biliyorduk tabi ama hakikaten dediğin gibi e, yani her tebliğde... de insanların ağzı açık kalıyordu. böyle bu da mı var, bu da mı oldu diye ve. ...yani düşün daha ne kadar çok... ...yani bu bir arkeolojik kazı aslında... ...ben bu aynı duyguyu şeyde de biraz yaşamıştım... ...2005'teki Osmanlı Ermenileri Konferansı'nda da... ...kendi payıma utanmadan açıklıyorum yani... ...bu yani bu... ...belki okuyarak da bulunabilecek bir şey değil... ...yani o kadar bilinmeyen var ki... ...ve o kadar karartılmış bir hafıza ki bu... Ee, bunun tekrar e, geri gelmesi hakikaten çok zaman al alacak ama dediğim gibi ya bu geri dönüşsüz bir süreç artık yani bunun e, bu bunu tutmak mümkün değil özellikle genç araştırmacılar e, sanırım ondan da Salı günü bahsettiniz evet. en, en, yani bizim vakfın zaten en temel e, hedeflerinden biri genç araştırmacıları e, teşvik etmek. ...biz maalesef... ...bunu Dicle Üniversitesi ile yapamadık orada. Onu da bu yeri gelmişken... ...söyleyeyim. Dicle Üniversitesi... ...talebimize, mektubumuza... ...cevap vermeme kararı almış. <gülüyor> Böyle öyle bir, mi onu... karar <gülüyor> aldı? <gülüyor> vermemek kararı Vermemiş almış. Vermemiş değil. Vermemiş değil, <gülüyor> vermeme kararı almış. Bunu buradan söylüyorum artık. iş bittikten sonra... Ya ...öyle bir korku var, öyle bir endişe var. Yani orada... Yani ...şimdi paralel devlet tartışmaları... ...yapılıyor. Yani orada hakikaten... İki tane paralel dünya var en azından. Devleti bilmem ama e, <gülüyor> yani toplumla ya. hiçbir alakası olmayan bir Dicle Üniversitesi var orada. Yani, e, ve or talebeler de oraya giriyor, çıkıyor yani. Böyle tuhaf değil mi? Öyle bir yer. Tale giriyor, çıkıyor. Bir takım öğretim üyeleri de giriyor, giriyor çıkıyor. çıkıyor. Evet, öyle. orada bir sanal bir dünya yani. Çünkü oranın diğer bir gerçekleriyle pek alakası olmayan bir eğitim kurumu öyle evet, gözüküyor. Bu önemli. son söylediğinde bu ilk saatte zaten bize hakim olan şey havası, tiyatro, l'absürt, hat safhada <gülüyor> zaten. <gülüyor> Bugünkü bütün mesela bedellilere işte şeylere vicdani red şeyine sosyal günde bilir. Sıra verilecekmiş çalışma karşılığında. Kamu hizmeti karşılığında. Kamu hizmeti karşılığında filan böyle şey, şeyler yaşanıyor. Ama onunla ilgili bir iki kelam edeceğim şu konuyu. Hı, tamam bunun üzerine çok konuşulacak tabii inşallah. Ee, ha bu arada söyleyeyim yani bu e, ulusal basında bu toplantı katiyen çıkmadı. Çıkmadı. O sanallığa bir katkı daha yapayım yani. Hiç sıfır. Hiçbir yerde yok sadece Köşelerde var tabi e, köşe yazarları orada toplantıya katılanlar arasında pek çok köşe yazarı vardı onlar yazacak tabi onun dışında haber olmadı yani e, evet. ulusal basında. Bizde ekstradan açık gazete dışında e, Janet Klein'de gelip Hamidiye alayları Harika. tebliğini e, burada yeni başlayan bir programımız var orada anlattı. Inside Outside programı. Inside Outside. Evet, çok değerli araştırmacılar vardı onu da söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim yani biz bu bu toplantıları yaparken daha başında bunu kavramsallaştırırken şuna e, dikkat ettik. Yani şunu gözlemledik. Şimdi batı ile ilgili batıdaki hafıza kaybıyla ilgili pek çok çalışma var vardı. Yani mesela Çağlar Keyder'in e, Rumlar Batı Anadolu'yu terk ettiğinde evet. bilirsin e, e, oranın ekonomisinin başına neler geldi. Bununla ilgili bir çok ciddi bir çalışıcı doktora tezidir zaten. E şimdi doğuyla ilgili baktığında hiçbir şey yok. Kara delik hiçbir şey yok. ve yani oranın ermeniler ve Süryaniler oralardan yok olup gittikten sonra oralara ne oldu, Oranın iktisadi içtimayi beşeri hayatı ne oldu? ya yani siyasi hayatının başına neler geldi? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Ve tabi biraz daha ileri giderek şöyle bir soru so sormak istiyorum. Yani Kürt ayaklanmalarıyla ondan sonra 25'ten itibaren başlayan Kürt ayaklanmalarıyla Ermeni ve Süryani soykırımları arasında hiç mi ilişki yok? Evet. Yani çünkü o, o oranın e, yani bütün o bölgelerin iktisadi anlamda itici gücü bu gayrimüslimler. Ve bunlar yok olduktan sonra... Orası damdazlık kalıyor yani. Böyle bir sorun var. Ve gasp ediliyor mallar ve bitiyor iş yani. Evet yani galiba Osman Baydemir mi söylemiş, gözüme çarpmıştı. Bu çok büyük bir yer tutuyor iken ekonomisi 6. Tabii, büyük tabii, tabii, tabii, bölgede tabii. şimdi kaçıncı en sonlarda bir tabii. yerde geliyor. İşte böyle. <gülüyor> Evet çok yani elinize sağlık iyi bir çalışma. İnşallah hayırlı oldu. İnşallah arkası gelir. Bunun devamını muhakkak yapmak lazım. Daha orada çok yapacak iş var. Sözlü tarih konusunda, olup bitenler konusunda falan. Yani hafıza uyanıyor. Hani var ya şeyi açılıyor derler. Şuur şuur açılıyor <gülüyor> diye diyelim hayırlısıyla. Her şeye rağmen tabii. Yani bütün bu kaldı yani oradaki insanların günlük e, e, ee, o kadar çok sorunu var ki özellikle de siyasi anlamda yani, böyle bir toplantıya e, gelmiş olmaları ve dinle, sonuna kadar dinlemeleri bile açıkçası ve, ve sadece dinlemeleri değil yani katkıda bulunmaları e, hayret etmeleri tepki vermeleri falan çok e, hayırlı oldu inşallah arkası gelir dediğim gibi. Biz katılanlar arasında Dicle Üniversitesi'nden de... talebe vardı, talebe o, o vardı hoca değil? da vardı Hı, iyi Hı, evet. güzel Şimdi bu vicdani redden başladı, bahsettiniz. Orada şöyle bir tuhaflık var biliyorsun şimdi bu yasayı mecburen yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu Osman Murat ülke kararı sonrasında artık Türkiye'den açıkça aralığa kadar verilmek üzere talep ettiği askerliğe alternatif bir kamusal hizmet ...ilgili yasa üzerinde çalışıyor... ...Adalet Bakanlığı malum... ...fakat bu Bayatyan kararıyla ilgili... ...bu çok önemli bir karar... Bah ...bahsettik bundan yanılmıyorsam... ...bir daha tekrar edeyim... ...artık e, vicdani reddi... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...din ve vicdan özgürlüğü altında... ...irdeliyor... Yanılıyorsun... ...Adalet Bakanı Ergin... ...işte öyle değil demiş ahim Türkiye'yi Murat Ülke'ye aynı ceza tekrar tekrar verildiği için mahkum ediyor. Yani burada zorunlu askerlik ve başka şey tartışılmıyor. Ha şimdi zorunlu evet. askerlik tartışılmıyor diyor ama onun onu ni, niçin diyor? Yani vicdani red konusunda bir kamusal e, hizmet e, alternatifi gelecek. Orada bir kuşku yok. Ama ne olacak? Bu e, mecburi hizmet yönelik, öyle bir okuma yapıyor şimdi hükümet. Mecburi hizmet dediğin gibi kalkmıyor, bunu istemiyor Türkiye'den derken onu şu demek istiyor. Şunu demek istiyor. Vicdani retçi artık kamusal bir hizmet yapacak ama yine üstüne para verecek. O demek o. Evet. Bedelliden şey yok, kaçış yok yani. Kaçış yok. Evet. Kaçış, yani sen gideceksin bir okulda ders vereceksin. Mesela Avrupa'da çöpçülük falan yaptırırlar. Sokakları temizledi. Üstüne de bedelini vereceksin onun. Biliyor musun? Tabii bu doğrudan doğruya gene bir ahimlik bir konu tabi. Yani. Evet. <gülüyor> Ama işte yani korkunç bir şey rezon detah olarak kullanıyor devletin sual edilmez hikmetini bir kere daha Ve bu mecbur Ergin'de hizmet o kadar eski bir yasa ki 1927 evet. mi ne öyle bir şey yani. Çok çok eski bir yasa. Valla işte böyle yani bu bu şey meselesi bu ee, vicdani retle ilgili söylemek istediğim bu tabi genel e, e, bu tekrar başa dönecek olursak e, bu yani hükümetin bu konuda aldığı tavır e, aslında e, genel paradigma'nın bir parçası bana öyle geliyor yani bu e, çünkü büyük tepki var biliyorsun mecburi hizmet. Kaldırılmaması konusunda ve AK Parti e, aslında bütün asker e, karşıtı veya askeri vesayet karşıtı diyelim e, söylemine ve e, icraatına rağmen e, iş böyle bir konuya gelince e, milli e, bir e, yere veriyor yani. Ve pek çok noktada da bu çakışma gittikçe gözlerimize çakılacak şekilde artarak devam ediyor tabii bu milli, milliyetçi. Ee, o yüzden e, yani bu, bu anlamda Devlet Bahçeli'nin e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda söylediklerini biliyoruz. E, aynısını aslında... E, AK Parti söylüyor çok farklı bir şey söylemiyor şimdi bütün bu söylem analizi yapmak gerekirse yani bu bunlar irili ufaklı şeyler ama yan üst üste yan yana alt alta koyduğun zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor artık Türkiye'nin yani Türkiye'de Kürtler top yekün ama yani bunun PKK ile falan da alakası yok Kürtler özellikle onla, yani onlara yönelik değil bu, bu bence çünkü toplumda öyle algılanmıyor yani istediğin kadar sen PKK'yı, KCK'yı neyse onları işaretle ile göster hükümetten bahsediyorum toplumdaki yansıması bütün Kürtlerle alakalı orada bir topyekün bir yabancılaştırma ötekileştirme ötekileş, ve e, düşmanlaştırma var artık. Yani benim gördüğüm bu ve önümüzdeki dönemin herhalde en büyük e, yani toplumsal e, maraz, e, toplumsal hastalık e, hastalığı bu olacak mı bana öyle geliyor. E, Mersin'de olan bitenlerden haberiniz var oldu mu e, iki gün önce bir düğün e, dünür oluyor bir Türk aileyle Kürt aile düğüne çağırıyorlar bu MHP'li bir belediye ayrıca. Mersin'in tepelerinde bir yer, ee, Arslan bir şey, Arslan Tepe mi, ee, Arslan Köy mü öyle bir yer unuttum şimdi. Ondan sonra... Hayır, atladmışız onu, görmedik yani. Evet, çünkü sadece yerel basında var, yok, ulusal basında hiçbir yerde yok. Hayır, öyle Düğüne giden Kürt dünür aileyi hastanelik ediyorlar, bir tane ağır yaralı var, dayakla. ...buraya Kürtler giremez diye... A ...evleniyorlar düşünebilir. Evet. <gülüyor> e, yani... ...söylenecek fazla bir şey yok. Geçelim bence. <gülüyor> yani. e, French adlı bir, e, bir... ...bir Ermeni köyü tabii bu arada. <gülüyor> ne söylesek bir fazla diye... ...bir laf vardır. O, o durumda... Bu. Yani e, bu gidişat e, yani bu bütün bu, bunun yani bu KCK ile ilgili o basındaki o e, yaylım ateş haline yani KCK PKK artık yani hepsi birbirine karışmış durumda ve aslında Kürtlük yani olarak tecelli ediyor bu insanların kafasında. Yani millet KCK'nın bir PKK ne olduğunu yani PKK ne olduğunu biliyor da yani o, o ayrıntıları katıyan bilmiyor. Dolayısıyla bir Kürtlük algısı son derece menfi. ...son derece... E, ...hasım... ...bir e, Kürtlük algısı var artık... ...bu yerleşiyor, bu çok tehlikeli bir şey... ...evet tabi burada e, medyanın... ...çok muazzam payı var... ...evet yani başrolde evet. medya var... ...yerleşik medya... E, ...televizyonlar ve elimize aldığımız... ...gazetelerin... Her, ...çok çok büyük bir çoğunluğu... ...buna yangına körükle gidiyor... yani. Evet. Allah hakikaten... ...sonumuzu hayır ...evet... Suriye'yle ilgili bir kelamet ederek e, bitireyim. E, bu e, şimdi hop oturup hop kalkılıyor. Sanki Türkiye orada savaşa girecek falan. Böyle bir şey yok. Yani katıyan oraya kadar gelmez. Neden gelmez? Çünkü Suriye'de artık e, pişmiş ve düşmekte olan bir rejim var. Yani çok fena halde olgun. E, e, ve oranın iç dinamikleri... E, Kanaatimce bu yani Baas rejimini silip süpürecek er veya geç. Yani burada tabii ülkelerin, Türkiye'nin işte bu ulusal muhalefet konseyine verdiği destek falan bütün bunlar önemli ama belirleyici olan o değil. Belirleyici olan bence içerideki aynı Libya'da olduğu gibi, Tunus'ta olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi o iç dinamik yani o götürecek orayı yani yoksa burada sadece İran'ın desteğini almış bir Suriye'nin çok daha fazla ayakta kalması yani rejimden bahsediyorum mümkün değil tabii. Evet ve bir de yani gözlerimizin önünde cereyan eden bu şey sürekli öldürmelerine rağmen ölüm korkusunu ve her türlü korkuyu yenmiş durumda yani o zaman yenmiş öyle olur. bir öyle bir halkı e, alt, evet. edemez. Hiç, hiç öyle. alt edemez. Hiç kimse alt edemez evet öyle. evet i̇şte evet. böyle Peki, çok teşekkür ederim. Tabii bu arada bütün bu gelişmelerin uluslararası satranç tahtasında nasıl Türkiye'nin işine geldiğini de unutmayalım. Yani bütün bu menfi gidişata rağmen içeride, dışarıda şimdi şöyle bir tabloyu gözün önüne getir. Yani önümüzdeki herhalde birkaç yıl içerisinde İran, Irak ve Suriye, üçü birden, ee, ...tamamen istikrarsız... E, ...birer toprak parçası haline geliyor. Evet. Sıfır sorun. Hayır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın... ...Türkiye'ye bakışı açısından söylüyorum. Evet. Müthiş bir avantajlı konu. Düşünebiliyor musun? Konu. Ama Amerika'nın ve Batı'nın da... ...durumu kötü yalnız. Elbette ama da, onlar da tutunacak şey ya arıyor. dal arıyorlar. yani. E, aynen öyle. <gülüyor> o, da, o da Türkiye. yani Burada böyle inanılmaz ilginç bir tezat var tabii. Bunu da unutmayalım yani. Peki ben de o zaman yeni bir şey geldi aklıma söyleyeyim. Ya Somali ne oldu? Somali unutuldu. Ee, Türkiye kendi derdine düştü. Bu Van ko konusundaki beceriksizlik ve utanmazlık e, artık zaten yani, e, yani. Onla onunla debeleniyor malum Türkiye ama Somali'de yani bu verilen e, destekler ne oldu? E, bu talebeler geldi mi gelmedi mi kimse bir şey bilmiyor. Yok uğraşıyordu bu işle. E, gelen talebelerin oradan gelen talebelerin zenginlerin ailelerinin çocukları olduğu Öyle anlaşıldı. Ya, tabii. <gülüyor> o da beklenir. Allah'ın emri tabii. Ondan sonra e, yani bir canlarını kurtarma durumu. Ama tamamen tabii Türkiye'nin gündeminden düşüverdi değil mi? Evet aynen öyle. Peki evet. ben... <gülüyor> çok teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Evet Cengiz Aktar'dan sonra bir ara vereceğiz şimdi. Şimdi Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Kerem Okumuş'la. REC Regional Environmental Cooperation. Center. Center. Center. Evet onun e, Deputy Director. REC yani Uluslararası Çevre Merkezi diye adlandırılan bir bölgenin yöneticilerinden Kerem Okumuşlar Bu yeni tamamlanmış olan e, Türkiye'de Sürdürülebilir kentler konferansı ve düşük karbonlu sürece geçiş nasıl yönetilir başlıklı konferansın ardından bu konudaki gelişmeleri biraz tartışma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 949 Açık Radyo.com.tr ve Açık Gazte devam ediyor. Biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. Kerem Okumuş'la birlikteyiz Türkiye'de sürdürülebilir kentler konferansı oldu. İklim dostu kentler bildirisi diye de bir bildiri yayınlandı. Düşük karbonlu sürece geçişin nasıl yönetilebileceği konusundaki e, konferans e, tartışmalardan biraz da bizim payımıza medyaya neler düşüyor ona bakalım şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bu Epey zamandan beri devam ettirilen bir şey değil mi aynı zamanda? Aslında biz şehirlerle, kentlerle çalışma 2009 yılında başladık. Evet, onu bir soruyordum. Climate Cities Campaign diye iklim dostu kentler kampanyası diye bir süreçle başladık bu yola. İklim uluslararası ortağımız da Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği. Türkiye'de belediyeleri özellikle iklim değişikliği konusunda eylem, eyleme geçmeye, bir takım aksiyonları almaya. E, yönelik bir, e, bir çalışmaydı. O dönem 14 belediyeyi e, başkanını sürecin içerisinde entegre ettik ve iklim dostu kentler kampanyasının bir parçası oldular. Fakat bunun devamını getirecek özellikle ciddi anlamda ne gibi aksiyonlar alması gerektiği konusunda e, belediyelere e, yeni bir alan açmak arzusundaydık. O nedenle yaklaşık bir yıldır sürdürülebilir kentler konferansını planlıyoruz ve bunun da devamında bir, ...bir genel bir e, sekreterye oluşumu içerisinde de bir çalışmamız devam edecek. Bunun bir de önemlerinden bir tanesi de şu, uh, siz de takip ediyorsunuz... ...yaklaşmakta olan e, Güney Afrika'da yapılacak olan Durban İklim Zirvesi'nde... E, ...yani ulusal düzeyde bir şey beklenmediği için kentlerin kendi başlarına adım atmalarında aslında önemi e, belirginleşiyor sanki. Çok doğru, aslında şöyle bakarsak bugün dünya nüfusunun %50'si kentlerde yaşıyor... Hı -hı. Dünyadaki kullanılan enerjinin, toplam enerjinin %75'i kentlerde kullanılıyor. Toplam salınımların %80'i kentlerde. O nedenle kentler küresel e, iklim değişikliği konusunda çok önemli etkileri olan e, unsurlar. Ve e, biraz önce söylediğiniz gibi e, uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde genelde devletler müzakere ediyorlar. E, yerel yönetimler, iş dünyası müzareke eden devletlerin yanında sürece katılıyorlar. Fakat çok minimal bir e, etkileri oluyor Bugün bizim bu konferanstan da özellikle Türkiye'de ortaya çıkarmak istediğimiz konulardan bir tanesi özellikle yerel yönetimlerin bu kadar geniş etkisi olan yerel yönetimlerin sürece sadece izleyen gözlemci bir statü değil aslında devletlerle beraber devletlerin delegasyonunda birlikte katılarak sürece entegre olmaları ve o müzakilerin içerisinde özellikle alınacak hedeflerin aslında yerel yönetimler tarafından gerçekleştireceğini düşündüğümüzde ciddi anlamda etkisi olacak. Burada özellikle biz konferansta çok, bu, bu kapsamda çok çeşitli konuları konuşmak istedik ama bunlardan en önemlisini şöyle söylemek lazım. Yani biz bu kentlerin iklim değişikliği etkilerini nasıl azaltabiliriz'i planlarken iklim değişikliği eylem planları önümüze gelen en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer şehirler birer eylem planıyla hareket ettikleri takdirde önümüzdeki dönemde çok daha ciddi anlamda bu süreçle mücadele edebilirler. Normal, pardon sözünüzü kestim ama e, biraz önce Mahir'in başlattığı tartışmayı bir nokta daha ileri götürebilmek için soruyorum. E, bu bir yandan da aşılmaz bir çelişki gibi de görünüyor. Çünkü e, özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerde olduğu gibi federal yapıdaki yönetimlerde kentlerin daha büyük ağırlığı olduğu görülebiliyor Hatta e, bu yönetiminden beri hatırlıyoruz çok daha ileri giden e, kararlar almışlardı. Kentler bazında <gülüyor> küresel ısınmayla mücadele falan konusunda. Ama mesela Türkiye gibi merkezi e, yerlerde çok kolay o açılabilecek bir şey gibi gözükmüyor bu. Çünkü her şey tepeden bir merkezden karar veriliyor. Onu nasıl? Konferansta tartışılan konulardan bir tanesi de buydu özellikle. Merkezden yerele bir yetki. E, aktarımının mutlaka olması gerekiyor. Çünkü e, Avrupa'da baktığımızda Avrupa'nın işte biliyorsunuz 2020 hedefleri var. 2020 2020 ama şehirlere baktığınızda 40, 50 gibi büyük evet, yüksek doğru, emisyon doğru, doğru. azaltım hedefleri görüyoruz. Mesela bugün e, Hamburg'un 2020 hedefi 90 yılına göre %40 e, salım azaltım hedefi var. Kopenhag aynı şekilde 2015'te. Ama burada hatırlatmak gerekir. Geçtiğimiz yılın da Avrupa Yeşil Başkenti. Evet. Seçilmişti. E, e, yani ha Kopenhag aynı şekilde 2015'te %40, Freiburg %40 gibi e, Avrupa Birliği'nin genel hedeflerinin de çok üzerinde hedefleri var. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bu şeyler birer çekim alanı olmak istiyorlar ve iklimsel risklerini minimize etmek istiyorlar. Türkiye'de e, yerel anlamda bu tip eylem planlarını harekete geçirebilmek ve uygulayabilmek çok kolay değil. Merkezden yönetilen bir ülke olduğu için ama konferansta tartışılan konulardan bir tanesi de özellikle artık devletlerin bir şey yapmasını beklemeden süre çok çok az. O nedenle mu, kim ne yapabiliyorsa mutlaka elini taşın altına koyması lazım. O nedenle kentleri harekete geçirmek, kentleri harekete geçerek merkezi otoritenin üzerinde de bir baskı oluşturmak gerekiyor. Evet, asıl aciliyet tabii burada çok, yani burada yıl finam veriliyor yani 2015'ten sonra artık ne yapılsa... ...kar etmeyeceği yani irreversible dedikleri geri döndürülemez noktanın aşılmış olacağı zaten aslında şu anda her şey durdurulsa bile artık bir belli bir küresel ısınmanın önünün alınamayacağı aşikar yani çekimi kanunu kadar net bilinen bir şey ama 2015'e kadar bu biraz önce sözünü ettiğimiz radikal tedbirler alınmazsa ondan sonra artık hiç önlenemeyecek bir felaket konferansta var. gerçi Türkiye'den de sanıyorum belediyeler vardı hem küçük işte Seferi Eser Belediyesi Tunç Soyer, evet, evet. Tunç Soyer orada bir konuşma yaptı gayet etkileyiciydi aynı zamanda Gaziantep Belediyesi'nin sanıyorum bir eylem planı var bayağı evet. ilgi çekiciydi o da Onu birazdan anlatacağım ama şunu gelmek istiyorum aslında çok ciddi bir süreç yaşıyoruz aslında çok farkında olmadan bazılarının çok farkında olmadan çok ciddi bir süreç yaşıyoruz ve bu hedeflenen iki derecenin altında kalmak 2050 yılında Önümüzde çok ciddi bir süreç var Ve normal karar alma süreçleriyle Bunun başarılması değil. O yüzden çok radikal değişiklikler gerekiyor Aynen, evet. Bu radikal değişikliklerin de Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüyen müzakerle elde edebilmek çok kolay değil Yani 194 tane ülke Eşit derecede müzakere ediyorlar çok doğru Ama 194 ülkeye bir konsens Oturtabilmek çok mümkün değil Ne yapılabiliyorsa özellikle artık Şehirlerin iş dünyasının bu liderliği Alması gerekiyor Çünkü ya iş dünyasına baktığımızda Önümüzdeki dönemde ciddi anlamda riskler var e, ekonominin devamı için, ekonominin sürdürülebilirliği için. O yüzden iş dünyası için temel e, konulardan bir tanesi iklime yöne, iklimle e, mücadele. Yerel yönetimlere baktığımızda aynı şekilde. Yani bugün Bangkok'taki sisle bakıyorsunuz, işte dünyanın birçok alanındaki e, katastrofik olaylara bakıyorsunuz. Ciddi anlamda şehirlerin yaşamsal düzeninin üzerinde çok ciddi tehditler getiriyor. O nedenle artık devletleri beklemeden şehirlerin üç dünyasının bu süreci liderlik yapması ve devletler üzerinde de bir etki Moskı yaratıyor olması olmuş, lazım. Demiş. Çok büyük bir challenge var önümüzde çünkü dünya 7 milyar işte GNP'nin açıklamasına göre 31 Ekim'de 7 milyar oldu. 2050'de 9,5 milyar olacak ve şu anda küresel e, kişi başı karbon salınları 5-5,5 civarında ton. 2050'de eğer biz bunu 2-2,5 tona çekemezsek 2 derecenin altında zaten kalmak mümkün değil. Hmm. O yüzden ciddi anlamda artık herkesin elini taşın altına koyup bu sürece katkı yapması gerekiyor. O yüzden bizim de rek olarak, Türk Bölgesel Çevre Merkezi olarak Türkiye'deki hedefimiz merkezi otorite haricinde özellikle bu sürece etkisi olacak yerel yönetimler ve iş dünyasını harekete geçirebilmek, eylem almaya çağırmak. Evet yani söylediğiniz ettiğiniz şey de çok bir kez daha altını çizmeye değer. Yani iki derecenin... 2 derece ortalama sıcaklığın artmasının önüne geçilemeyeceği aslında 2 derecede kalacağı anlamına da gelmiyor yani. maalesef. Tam tersine o zaman başka mekanizmalarla, geri besleme mekanizmalarıyla iki derecenin üçe, dörde ve ta 7. son olarak yedi miydi? Yediydi en son MIT'nin e, bir e, projeksiyonu. Bir de şu da var. Düşünemeyecek yani. bir şey yani. Bu noktada iki derecelik sıcaklık artışı vesaire gibi şeylerden konuşulunca e, sanki... E, i̇ki derece ne ki canım kalan şey bir algı da oluşuyor evet. o, o değil yani insanların hayatına etki edişi e, çok çok daha büyük o iki derece denilen dile kolay gelen şeyden çok daha farklı. Yani bir derecelik bir e, ortalama sıcaklık artışının yüzde on tahıllarda buğday ve pirinç üretiminde yüzde onluk bir düşüşe yol açacağı bilimsel olarak hesaplanmış bu. Milyonlarca ve milyonlarca insanın açlığı demek zaten. Çok doğru yani konferans özellikle işte bu e, salım azaltımını iki derece e, ortalama sıcaklık artışın altında kalmak çok ciddi bir anlamda çalınca ama Avrupa'daki birçok belediyede buradaydı konferans özellikle Ankara ve Lyon belediyelerinden de gelen e, yetkililer vardı. Orada aslında azaltım tamam ama bizim artık uyum için çalışmamız lazım diye bir mesaj vardı. Yani evet. zaten ne yaparsak yapalım bu Önlenemek. önlenemeyecek. O nedenle evet. biz artık belediye olarak uyuma yönelik iklim değişikliğinin getireceği e, olumsuz etkileri planlamak, bu planları hayata geçirmek için artık yatırımlarımızı yapıyoruz dedi. Özellikle Ankara'dan gelen eee e, bazı merkezlerinin yerinin değiştirilmesi Aynen. bile konuşuldu. Aynen. Çok ciddi anlamda uyuma yönelik çalışmalar var Avrupa'da ve şu, şu anda yapılmış bir çalışmada ortalama sıcaklıklarda artık e, Stockholm, Londra iklim şartları içerisinde işte e, Paris, Lisbon iklim şartları içerisinde kadar yani çerçevesine kadar geliyor ve bu önümüzdeki yıllarda artık kuzey şehirlerin iklim ortalama sıcaklıkları Güney Avrupa'daki diğer şehirlerin e, ortalama sıcaklığına gelecek. Güney Avrupa'dakiler de Kuzey Afrika yani ciddi anlamda bir e, küresel bir iklim değişikliği var sıcaklık. O yani nedenle... 3 milyon yıldan beri istikrarlı bir şekilde gitmiş olan bir olayın değiştiğinden 3 milyon yıllık bir değişimden bahsediyoruz Doğru. yani Doğru. çok radikal bir şey yani Bangkok şimdi demin sözüne ettiniz değiştirmeyi düşünüyor başkenti bırak, Bangkok kendi haline bırakıp başkent başka bir yeri bulmak şimdi bunlar artık çok ciddi şeyler ha. yani şehirlerden konuşuyoruz. Çok doğru bu e, özellikle devletleri bir tarafa bıraktığımızda şeyler artık birbirleri, birbirleriyle özellikle ekonomik anlamda yarışmaya başlamış durumda dünyada. Yani şehirler birer çekim merkezi haline gelmeye başlıyorlar ve iklim değişikliği konusunda e, eylem almak e, e, amaçlarından bir tanesi de özellikle iklim, ise iklimsel riskleri azaltabilmek ki oradaki ekonomiyi canlan, canlı halet tutabilmek. O nedenle bugün bir İstanbul, bir Mexico City, işte Seoul, işte Bangkok gibi bir şehirler ülkelerin de önüne çıkarak... Evet. E, bu e, ekonomik bir çekim merkezi haline getirerek yarışmaya başlıyorlar. Ve özellikle karbon e, daha doğrusu salımlarını azaltmak ve değişikliği yönelik risklerini minimize etmek için de ciddi anlamda eğlenme içerisinde. Tabii bunu İstanbul haricinde tutuyorum diğer şeyler hakkında konuştuğumuzda. E, bu konferansta ciddi anlamda e, bu eylem planlarının ne kadar önemli olduğunu, bu eylem planlarını hayata geçirmek için ne gibi yatırımların yapılması gerektiğini konuştuk. Orada özellikle Stockholm'dan, Paris'ten. Ee, Ancona, Zagreb, e, Birmingham gibi belediyelerden üst düzey yöneticiler geldi. Orada e, neler yapıldığını, bu konuyla ilgili ne gibi e, re, re, eylemler yapıldığını e, açıkladılar. Çok, çok ciddi anlamda da Türkiye'deki e, yerel yönetimler örnek teşkil edebileceğini söyleyebilirim. Birazdan belki onları konuşabiliriz ama evet. Türkiye ile ilgili e, özellikle Antep'in bu konuda ilginç bir liderliği var. Türkiye'de ilk iklim değişikliği yerel eylem planı yapan şehir olarak şu anda gözüküyor ve biz daha İstanbul'da İstanbul'un karbon salımlarının nereden nasıl kaynaklandığını bilmezken bugün Antep'te toplam salımlarının %34'ünün binalardan %34'ünün sanayiden kaynaklandığını biliyoruz ve bildiğimiz için de ölçebildiğimiz için de buna yönelik planlarla o yerel yönetimin bunları nasıl azaltacağına yönelik de yani orada konferansta benim de dikkatimi çeken o sunumda yüzde 34 sanayiden yüzde de ev kullanımından evet, enerjiden konutlardan. kaynaklanıyormuş. Dolayısıyla konutlardaki enerji kullanımını düşürmeye yönelik çok ciddi adımlar atmaya hazırlanıyorlar. Yani bu yönde planlar var. Hatta dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi 200 bin kişilik. E, ufak çaplı bir ekoloji eko e, şehir e, şeyi de e, projeksiyonunda vardı plan içine. yani yapılabilirse hakikaten e, Türkiye için müthiş bir şey olur. Bizde şehirlerdeki temel problemlerden bir tanesi sanayinin çok şehirle iç içe geçmiş olması. Evet. Yani bugün Paris'in salımlarına bakıyorsunuz. Sadece buçuk üçü e, endüstriden kaynaklı salımlar, %34 gene e, ulaştırma, %34 binalardan kaynaklı. Bizim şehirlerimize baktığımızda İstanbul, Kocaeli, işte Antep, Kayseri Salınların önemli bir kısmı gerçekten yani %30 ile %40 arasında sanayiden kaynaklanır. Türkiye'de bu özellikle kentlerin daha karbon dostu, daha salımları azaltacak bir seviyeye getirmek çok ciddi anlamda güç. Bunun için ciddi anlamda çalışmak lazım. Ama burada da bir, yine bir paradoksal durum yok mu acaba? Yani şehirden çıkarırsanız bile... Sanayi toplam hem ülke bazında hem de dünya global bazda bir şey değişmemiş olacak salımlar açısından. Yani sanayilerin kendilerinin de radikal bir biçimde tabii. Benim anladığım Tam, yalnız, yanlış anlamadıysam eğer sanayileri şehirden çıkartırken sanayinin kendi dönüşümünün yapılması göz ardı edilecek diye bir şey yok. Ama eylem planlarının sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için nereden kaynaklandığının anladım, belirlenebilmesi. Evet. evet yani sanayi çıkardığın zaman o sanayi yönelik de bir planlama bir bir projeksiyon yapmanız lazım o azaltarak azaltarak tabii ki yani yeni alanlar ve klaster alan. etmeniz lazım belli toplamanız lazım ve evet. e, çok daha yönetimi çok daha kolay hale getirmek gerekiyor ama Gaziantep'in durumu e, örnek teşkil ediyor o zaman öyle mi ilginç yani evet şu anda örnek teşkil ediyor e, e, o nedenle biz de e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı e, Asım Güzel Bey ile beraber bir bildiri e, e, imzayı açalım istedik Antep'in bu yapmış olduğu liderliği e, diğer belediye başkanları da takip etsin ve bu süreçle ilgili e, faaliyetlerde bulunsunlar. O nedenle e, e, iklim Dostluk Kentler Bildirisi adında bir bildiri e, imzaya açılmış durumda ve önümüzdeki iki ay boyunca da e, imzayı açık kalacak. Türkiye'den diğer belediye başkanlarının da bu sürece e, entegre etmek istiyoruz. Ama bu Türkiye'deki temel e, problemlerimizden bir tanesi de özellikle bilgi ve kapasitenin az olması o nedenle hedeflerimizden bir tanesi bölgesel çevre merkezi olarak bir, bir Think Tank tarzında çalışabilecek bir bilgi ve referans merkezi olabilecek bir yapı oluşturmak. Yerel yönetimlere sürekli bilgi akışı sağlayabilecek, kapasite geliştirici programlar aktarabilecek. Çünkü yerel yönetimlerin kendi kendilerine bu süreci özellikle Türkiye gibi geniş bir coğrafyada yürütebilmesi çok kolay değil. O nedenle onlara yardımcı olacak bir merkez hayali içerisindeyiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bunu hayata geçirmek istiyoruz. Aynen Paris'te olduğu gibi. Paris'teki tabii belediyenin bir girişimiyle olmuş bir yapı. Paris İklim Ajansı var. Onun direktörü Engelt de konferansımızdaydı. Paris 2007'de bir iklim değişikliği eylem planı yapmış durumda ve Paris'teki toplam salımların azaltılması için ciddi hedefler koymuş durumdalar. Ama bu hedefleri gerçekleştirebilmek için kamunun ve orada yaşayan vatandaşların işbirliği çok önemli. O nedenle belediye sadece e, paydaşların entegrasyonu sağlayabilecek. Bu entegrasyonu sağlayabilmek için de çeşitli araçlar geliştirecek bir ajans kurma fikriyle yola çıkmış. Ve Paris İklim Ajansı'nı hayata geçirerek özellikle vatandaşların, sivil toplumun, sanayinin ve diğer paydaşların bu iklim eylem planı hayata geçirebilmek için rollerini ve sorumluluklarını üstlenmelerine yönelik bir e, süreci başlatmış. Peki Kerem Bey, e, bu Paris İklim Ajansı işlemek Kime sorumlu yani yapısı nasıl oluyor bunun onu da sormak. Belediye tarafından belediyenin inisiyatifiyle başlatılmış ama bir özel bir yapıda şu anda Özellikle. bir dernekleşmiş Hı. durumda bir dernek statüsünde faaliyetlerini yürütüyor. Paris'in koymuş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için bir monitoring yapıyor ve aynı zamanda kapasite gelişici bir yani kendisi durumda. karar almıyor, bağlayıcı kararlar almıyor aynen. ama o konuda bir kapasite geliştirilmesi aynen. için çaba. Zaten konferansta yine Jean-François sanıyorum evet. bu Paris'in iklim ajansından onun bir sunumu vardı. Engat Paris İklim Ajansı, jean Fransa belediyeden iklim... Kentsel Ekoloji Ajansı diye iki ayrı ajans var o zaman. Evet, evet. Anlıyorum. O şekilde o da bayağı ilginçti. Paris'in mesela 2050'de %75 salınların azaltılması ve 2020'de de %30 azaltılması konusunda bir hedefi var. Bu hedefe de ulaşacak gibi gözüküyorlar. E, o kapsamda e, yaklaşık 15 bin binayı yeniden yenilemişler. Özellikle yalıtım sistemlerini ve işte daha çevre dostu e, uygulamalarla e, okullarda ciddi anlamda yenilemeler yapmışlar. Bu yalıtım öncelikle oluyor. Yalıtım önceki, enerji tasarruf enerji verimine enerji yönelik. Tasarruf. Çünkü ee, o en bir numaralı evet. hedef ta, enerjinin tasarruf edilmesinden i̇şte geçiyor. Demin Kerem Bey'in söylediği şey aslında hani bir e, şehrin nereden e, salım yaptığı ortaya konulduktan sonra ona yönelik spesifik eylemler gerçekleştirilebiliyor, tasarlanabiliyor. Evet, peki e, ben bir de e, aradan bir soru olarak şey detay ama bisiklet uygulaması Şimdi Paris deyince çok geniş çaplı ve önemli bir şey. Önce Lyon'da başlamıştı galiba ama yaygınlaştı ve çok başarılı olduğu söyleniyor Paris'teki bu bisikletli Paris vatandaşları meselesi şehirler. Bunun mesela İstanbul gibi bazı zorlukları olmasına rağmen konuşuldu mu? Mesela İstanbul'un da bisikletli hale getirilmesi. Hayır konuşulmadı. İstanbul'la ilgili sunum yapan işte kentsel tasarım merkezi başkanı İbrahim, İbrahim Baz, Baz Buz Buz Buz Buz Buz Buz Buz gelen en önemli sorulardan bir tanesi 3. Köprü ve diğer İstanbul'un bildiğimiz kronikleşmiş hale gelen bir takım projeleriyle ilgiliydi. O nedenle çok bisiklet konusuna giremedik orada ama özellikle diğer Avrupalı örneklere baktığımızda ve hatta Türkiye'de, Kayseri'de, Antep'te evet. bir takım ciddi anlamda bu konuda bisiklet desteklenmesi konusunda e, projeler var ama mesela Stockholm'de son yanılmıyorsam e, 8 yılda 720 kilometrelik bir bisiklet yolu işte evet yani sorun sonra. o tabi yani İstanbul'da hele e, Avrupa yakasında herhangi bir bisiklet yoluna <gülüyor> rahatsızlandığınızda bu konuda de... bir ufak anekdot vereyim ben yani İbrahim Baz'ın konuşmasını dikkatle takip ettim hani İstanbul'dayız biz de haliyle e, bizim şehrimizin e, planı nesi şeklinde eee işte Sayın Baz İstanbul'un ormanlar açısından çok doğal zenginliği olan bir şehir olduğundan bahsederken kendisine işte bu üçüncü köprü sorusu geldi hani bu ne olacak işte bilmeyenler için üçüncü köprü yapılırsa işte iki milyona yakın ağacın kesileceği yan yollar için vesaire bunlar söyleniyor. Cevabı çok dikkat çekici e, de Türkiye'deki yerel yönetimlerinde durumuyla ilgili olarak şey söyledi kendisi. Yani merkezi e, otoritenin bu planından bizim zaten e, haberimiz, haberimiz, yoktu. haberimiz yoktu. Harikaymış doğrusu. Kendisi destekliyor mu peki? <gülüyor> o konuda bir cevap vermedi. <gülüyor> evet. Evet. Bu tabii çok önemli bir soru karşımızda. Yani bir entegre olarak aslında davranabilir. Yani başından beri sizin de söylediğiniz şeylerden biri oydu zaten. yani Bir entegre sistem olarak. Hepsinin yani enerji tasarrufu, işte bisikletler ya da sanayilerin şehrin dışına azaltılarak, salımların azaltılarak çıkarılması ve benzi bir bütün paket olarak ele alınması gerekiyor herhalde. Değil mi öyle? Evet yani Bizim için Türkiye'deki en, en temel ilk adım ölçümlemek olmalı. Yani şu anda hiçbir hmm. yerel yönetim, yani yerel yönetimlerin çoğu mevcut ayak izlerini, karbon ayak izlerini bilmiyorlar. Yani bilmeden zaten yönetmemiz mümkün değil. değil o nedenle evet. ilk adım mutlaka ölçümleme konusunda ve raporlama konusunda artık <gülüyor> yerel yönetimlerde ciddi bir süreç başlatmamız lazım. Bu Antep'te başlamış durumda. Şu anda Kadıköy kendi salınlarını hesaplıyor. Hesapladıktan sonra onu azaltma yönelik planlar yapabilmek çok daha Bildiğiniz gibi rahat olacak. İlk adımımız mutlaka ölçümlemek, raporlamak ve ondan sonra da mutlaka azaltma yönelik hedefler koymak. Hedef koymadan amaca ulaşabilmek mümkün değil. Bugün tüm Avrupa'da ve dünyada karbon dostu olmak isteyen ve iklim dostu olmak isteyen şeylere baktığımızda ciddi hedefler var. Yani kendi ulusal otoritelerinin koymuş olduğu hedeflerin çok daha üzerinde hedefler var. Yani Avrupa'da 20-20 hedefin üzerinde bugün Kopenhag 40 koyuyor, Sveç'teki Stockholm çok daha büyük ciddi rakamlar Amerika'da da, Amerika'da da bildiğim kadarıyla kentler almış yürümüş vaziyetteler. Yani federal hükümeti tamamen sol sollamış vaziyette. Hatta eyalet olarak dahi mesela Kaliforniya eyaleti ki dünyanın en büyük ekonomilerinden doğru. altıncısı mıdır? Nedir? Ee, çok Amerika'nın çok ötesinde hedeflerde. doğru. Yani Amerika'da bir ulusal bir karbon yani bir federal bir karbon piyasası olmamasına rağmen işte Kaliforniya'da ve batı tarafında e, şu anda bir karbon piyasası var. Yani e, Tokyo'da ben geçen sene Cancun'da bir e, zirvede bir e, yan etkinliğe katılmıştım. Tokyo'nun e, belediye başkan yardımcısı gelmişti ve Tokyo'da belirli hacmin üzerinde olan binalardan kaynaklanan salınları için bir piyasa kurmuşlar. Yani Tokyo'da yaklaşık 200-300 binanın salınlarının Birbiriyle trade edebilecekleri, ticaret yapabilecekleri bir sistem kurmuşlar ve salım ticareti var Tokyo Belediyesi'nin içerisinde. Yani bugün Türk İstanbul ölçeğinde bunu düşündüğümüzde işte İstanbul'daki tüm plazalara yıllık kotalar veriyorsunuz. O kotanın altında kalanlar kendi kotaların arasındaki farkı satabiliyorlar piyasa. Kendi kotaların üzerinde olanlar da piyasadan satın alabiliyorlar. Yani bu tip mekanizmalarla süreci çok daha hayata geçirecek uygulamalar var dünyanın birçok yerinde birçok yerinde. Son konferans son oturumunda da bu finans konusu konuşuldu. Özellikle bu eylem planları okey hmm. bunları hayata geçirecek geçirecek projelerde okey ama bunları nasıl finanse edeceğiz? Hangi kaynaklardan bu finansmanı sağlayarak bunları gerçekleştirebiliriz? Orada yenilikçi bir takım finansal kaynaklar konuşuldu. Onlar işte kamu özel iş birlikleri yani kamu özel e, sektör işbirlikleri, işte yerel vergilerin uygulanması, yerelde karbon Hı, ben piyasasında... şimdi onu soracaktım zaten yani karbon vergisi gibi bir u... yani yanılmıyorsam en beklenmedik yerden Avustralya'dan geldi. Evet. Radikal bayağı sıkı bir karbon vergisini çıkarttılar ki yani işte en büyük kömür ihracatçısı filan olarak çok biliyoruz an. çok kolay değil. Şu anda uranyum ihracatında da birinci sıraya <gülüyor> geldi. Evet. evet ama yani mesela yapılabiliyor. Ee, şehirlerin de kendilerinin de böyle bir yerel vergi uygulaması konuşuldu mu? Konuşuldu evet. evet. Çok yani. ilginç tabii. Yani. İşte Türkiye'deki mevcut e, kamu yönetimi sistemi içerisinde biraz zor gözüküyor ama evet. e, o nedenle Türkiye'de aslında iklimle ilgili süreci işletmeden önce kamu yönetiminde ciddi reformlar yapılması gerekiyor. Eğer radikal bir şekilde bu sürecin içerisine girecekse Türkiye o da konuşuldu. Yani bir de sürecinin evet. Türkiye'de Hayata geçirilmesi ve yerelden yerinden yönetimle evet, bu işin ancak merkezde dışında evet. olamaz diye düşünüyorum. Yani bu hele Türkiye gibi bir şey yapısında çok kantal, imkansızdır yani evet. merkezden yönetim. Herhalde. Konferansta Antep Belediye Başkanı gelen ilginç sorulardan bir tanesi şuydu. Nasıl bir hani yapıda düşünce yapımız var hala. Onu aktarmak açısından bir örnek vermek istiyorum. Antep kendine hedef koymuş. 2023'te yılın 15 e, net salım, azaltım hedefi koymuş durumda. E, katılımcılardan gelen, e, önemli bir kişiden gelen soru şuydu. E, artıştan mı azaltım yoksa net azaltımdan <gülüyor> bahsediyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin politikası biliyorsunuz evet, işte evet. artıştan bir azaltım. Sormak istediğim noktalardan biri de buydu. Evet, yıllardır yaşadığımız bir kavram kaydırmacası diyeyim artık. Kargaşa da değil kasıtlı yapılan bir şey var. Antep BD Başkanı bu sorgulanıyor. Yani sen nasıl hani merkezi bir politikanın haricinde yerel bir e, hedef koyabilirsin gibi. Kendisi de zaten konuşmasında başlangıcında daha vurgulama ihtiyacı duydu ee, bizim yüzde on beş kesintimiz. Net kesintidir. Net yani. Evet. Evet, yani o ya a, a, a. Oyalamıyoruz anlaşılan diye. Peki son olarak çok yararlı oldu bu konuşmamız gerçekten benim açımdan. E, bu iklim dostu kentler bildirisinden kentler için harekete geçme çağrısındaki vurucu şey nedir? E, onu da söyleyelim. Şu an soralım. Türkiye'de süreç çok aslında yerel yönetimler için yeni olduğu e, olduğundan dolayı çok ciddi taahhütler. Altına girmiyor belediyeler. Bu bir niyet beyanını ortaya koyan bir bildiri. Niyet beyanı içerisinde özellikle iklim bilimine inandıklarını, ...bu iklim bilimi kapsamında iki derece konusuna... ...ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını ortaya koyuyorlar en başta. Ve buna yönelik Türkiye'de öncelikle salımların ölçümlenmesi... ...ve ölçümlendikten sonra hedefler koyarak bir eylem planı hayata geçirmeleri konusunda... ...niyet beyan ediyor bütün belediye başkanları. Ve bu niyet beyanlarını hayata geçirecek geçirmeleri için de destek olacak bir birim arayışı içerisindeyiz. Bir birim oluşturma arayışı içerisindeyiz. Bölgesel çevre merkezi olarak. Bu e, niyet beyanına ve e, çağrıya e, ortak olacak tüm e, başkanlara da e, bu katkıyı vermek e, hedefindeyiz. Evet. vallahi oldukça e, yani kolaylıklar <gülüyor> dileyelim. Yani çok e, başta vurguladığınız gibi hepimizin de bildiği en önemli şey bunun artık tevil götürmez ve hiçbir beklemeye tahammülü olmayan e, yani benzersiz bir tehdit ve benzersiz bir felaket manzarası içindeyiz. Dolayısıyla da Ulus devletlerin bu ay sonunda bir araya gelip de bu işe bir çözüm bulacağını çok fazla bel bağlamadan kendi evet. göbeğimizi kesmek yani, durumundayız biraz. Evet, evet, evet üç, üç tane seçenek üzerinde hareket ediyor şu anda. Uluslararası müzakeler bildiğiniz gibi Kyoto'nun ikinci dönemin devamı. Hı hı. Ee, Kyoto harici yeni bir uluslararası iklim değişikliği anlaşması, hukuki bağlayıcı olacak mı olmayacak mı temel problemlerden bir tanesi ya da bir geçiş dönemi ayarlaması, düzenlemesi. Yani Kyoto bitiyor. Yeni anlaşma da çıkmıyor. O nedenle önümüzdeki beş yılı düzenleyecek ara bir anlaşma üzerinde seçenekler tartışılmış, tartışılıyor şu anda. Hmm. Ve Durban'da da ciddi anlamda tartışılacak. Çok umut var olmak için sebep var mı bilmiyorum ama izleyeceğiz beraber. Zaten o geçiş döneminde biraz daha işte Çin ve ABD'nin de aynı eksene gelmesi için Tamamen e, öyle. biraz dondurmanın başka Doğru. bir ad verilmesi gibi ümit var. Peki. Kerem Bey çok teşekkürler. Bu ilginç ve hepimizi birinci derecede ilgilendiren mesele. Türkiye'de sürdürülebilir kentler düşük karbonlu sürece geçiş nasıl yönetilir konferansında epey bilgi aldık. Tartışılmış oluyor. Evet böylece programı da bitiriyoruz. Bitirirken de dünden Düşündüğümüz bir şey. Paul Hindemith'in bir e, Alman besteci, biyoloji, kemancı ve müzik düşünürü, teorisyeni ve yönetmen. Onun doğum günüydü dün. 1895'te. 16 Kasım'da. Şimdi o zaman da biyolonsel e, vibre, vibre orkestrasından Trauer Musik adlı parçasına kulak veriyoruz Hindemith'in ve onunla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Çıkkasıydı.